ما شاء الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهديه الله فلا, ومن فلا له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله Evet, pazar günleri bu saatlerde devamlı bidatı işliyorduk. Bugün inşallah değişik konulara değineceğiz. Mesela başlangıçta zekatta bidatlar. Bazı insanlar zekatı yani hayırlı günlerde çıkarıyorlar. Örneğin Muharrem ayında. Muharrem ayında ve özellikle 10. gün. Yani aşura denilen günde. Bazı insanlar her hicri yılının sonunda çıkarıyorlar. Bazı insanlar Hristiyanik son ayında çıkarıyorlar. Yani miladi dedikleri. Tabii ki bu İslam'da öyle bir şey yok. İslam'da biliyorsunuz bir kişinin yanında bir mal varsa, o malda nisabı bulduysa nisab demek ey Zekatın çıkarılmasında hak eden bir mal. Artık altın olur, para olur, dinar olur, mark olur, e, keçi, koyun, arpa, buğday neyse artık ne ne olursa olsun. Nisabı bulduysa tamam mı? Burada ne yapılması gerekiyor? Zekatın çıkarılması gerekiyor. <gülüyor> Örneğin sen dördüncü ayda bir malın var ve bu malın üzerinde gelecek dördüncü ayda gelecek sene dördüncü ayında zekat hak ediliyor. Değil mi? Üzerinde bir sene buldu o zaman. Bu ne yapıyor? O gün geldiği zaman, o dördüncü ayın, o günü geldiği zaman çıkarmıyor. Mesela diyor ki Muharram ayı geliyor, yaklaşıyor. Bunu biz Muharram ayına veya Hicri yılı geliyor. Çünkü Hicri yılında işte biliyorsunuz birçok ülkelerde Hicri Hicri senesinin sonunu tıpkı Hristiyanlar gibi Hristiyanik yılını kutladıkları gibi bazı Müslümanlar kutluyorlar biliyorsunuz. Ve bunu da daha önceden demiştik ki bunu e, Hristiyanlardan aldılar. O zaman zekatın vakti geldiği zaman onu geciktirmek bu nedir? Bu bidattır. Ve büyük bir günahtır. Çünkü gereksiz yerde zekatı tekhir etmek kesinlikle alimler bir ittifak demişler ki caiz değildir. Ama eğer gerekliyse yani gerçekten şerhi bir gerek varsa o zaman onu teahhir etmekte bir beis yoktur. Örneğin bazı yerlerde Müslümanlar cihad yapıyor. Ve zekatın vakti geldi. Orada da yani çok fakir insanlar yoktur. Bu fakir insanlardan daha çok mücahitlerin ihtiyacı var. Ne yapıyor? Teahhir ediyor. Ey bu parayı, bu zekatı o mucahitlere yetiştirmek için mesela bir ay, iki ay, üç ay çünkü yani oraya gidecek kimseyi bilmiyor, tanımıyor ve fırsat kolluyor. Mesela mücahitlere ulaşabilecek kişilere ne yapıyor? Bu zekatı oraya ulaştırmak için geciktiriyor. Alimler demişler ki bu gibi şerhi geciktirmelerde bir beis yoktur. Ama özellikle tamam mı? Muharrem ayına veya da kurban, kurban bayramına veya da Ramazan bayramına eğer vakti geldiyse tabii. Vakti gelmesine rağmen Ramazan bayramına ama Örneğin Ramazan bayramında veyahut da Ramazan'ın birinci gününde mal biriktirmiş ve bu mal yanında durdu. Ertesi Ramazan, Ramazan'ın birinci günü geldiği zaman o günde çıkarmakta bir veis yoktur. Ama vakti gelmesine rağmen kalkıp da ille de Ramazan'da veyahut da ille de efendim Muharrem ayında yani onuncu gününde, Aşura gününde, 10. gününde veya da illa de şu ayda, bu ayda, Recep'de veyahut da Şaban'da veyahut da Şevvel'de tamam mı? Geciktirmesi bu kesinlikle nedir? Bu bidaattır, caiz değildir. O zaman doğrusu nedir? Doğrusu mal üzerinde yani bu para birimi üzerinde hevıl denilen yani bir sene döndüğü zaman o zaman. Ne zaman tamamlandıysa o zaman zekatı vermek mecburiyetindedir. Gereksiz yerde teahhir ederse o zaman o zekatı tehir eden kişi günahkar olmuş olur. Tövbe etmezse, Allah dilerse ona azap eder, dilemezse onu dilerse affeder, dilemezse azap eder. <gülüyor> ve burada İmam, ee, İmam Tirmizi ile İmam Abu Dawud ve Ebu'l-Macer'in rivayet ettikleri bir hadiste Allah'a sallallahu ve diyor ki Abdullah bin Umar anlatıyor diyor ki ann-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den قال: "La zekate fi malin hatta yahulu 'alayhi al-hawl." La zekate fi malin hatta yahulu 'alayhi al-hawl. Ey bir mal üzerinde tamam mı? Havl oluşmadığı müddetçe buradaki havl'dan kasıt diyelim ki bugün 1 Ramazan ayının Birinci günde diyelim ki 85 gram altının oluştu. Gelecek sene, Ramazan ayının birinci günü geldiği zaman o 85 altın gram senin yanındaysa tamam mı? Böylece üzerinde ne olmuş oldu? Tamam. Bir sene dönmüş oldu. O zaman bu bir sene döndüğü zaman o gün olduğu gibi ne yapmak lazım? Burada fakirlerin hakkını tanımak lazım. Çünkü fakirlerin ihtiyacı var. Öyle insanlar var ki gerçekten çok ihtiyacıdır. Dolayısıyla ihtiyacı olan insanları teahhir edip işte efendim yok Şaban'a yok Muharrem'e yok e, kurbana teahhir etmek kesinlikle caiz değildir. Ama eğer üzerinde hal dönmediyse o zaman bu nedir? Bu malda zekat yoktur. Ancak sadaka var. Yani nafile sadaka var. Anlaşılıyor mu? Yani insan Baktı ki bir fakir var her ne kadar bu mal üzerinde bir sene dönmediyse de Allah Celle Celaluhu ona vermiş ve bir kişinin ihtiyacı var bir kişi evleniyor veyahut da mesela Allah korusun mesela bir kişi onların aşiretlerinden bir kişi öldürüldü mesela kendi aralarında topluyorlar o kişiye vermek için çünkü muhtaçtır tamam mı Ve da ilim öğrencisidir. Yahutta dul kadındır veya yahutta öksüz bir çocuktur veya yahutta gerçekten yani yerli bir şekilde borçlu olmuş yersiz değil Çünkü bazı insanlar yersiz bir şekilde borçlanıyorlar Adam gidiyor mesela borçlan kendine koltuklar alıyor memleler alıyor televizyon alıyor şu alıyor borçlanıyor ona söyleeyim ben borçluyum diyor bana zekat verin Böylesi adamlara zekat veril mi, verilmez mi? Alimler demişler ki eğer gerçekten bunlar zaruri eşya ise o zaman buna vermekte bir Eğer zaruri eşya değilse, fızuli ise buna vermek doğru değildir. Niçin? Çünkü bu adamda bu alışkınlık oluşacak. Ondan sonra hep yersiz ve gereksiz şeylere tamam mı? Borçlu olacak ve hep böyle milleten ne yapacak? Milletin sırtından geçinecek. Ha O zaman borç yerli gerçekten borç yani yerinde borç almışsa o zaman bu gibi kişilere ne yapılır? Tam vaktinde zekat verilir. Aksi takdirde o zek o malda farz olan zekat değil, nafile olan sadaka var. Onun için diyor ki: "El-yecibu ihraçü'z-zekati 'inda 'inda vücûbiha diyur." Zekat vacip olduğu gün çıkarmak lazım. Belli hayırlı günlere tehir etmek bu bidattır. Tamam mı? Bidaat olduğu gibi tabi biliyorsunuz. Her bidaat nedir? Her bidaat delalettir. Ve her delalet nedir? Cehennemliktir. Ve yahrumu teakhiruha amden an vaktil Ve bilerek kasten vacip olduğu günden daha başka günlere teakhir etmek nedir? Diyor ki kesinlikle caiz değildir. İlla li'udrin khas makbul diyor. Yani gerçekten Şer'i bir özür olacak ve o özür makbul olacak. Deminki başta örnek verdiğim gibi. Mesela e, onun akrabaları var mesela. Diyelim ki Suriye'de, diyelim ki Mısır'da, Filistin'de akrabaları var. Ve biliyorsunuz zekat konusunda ilk önce en yakın akrabalar gözetlenmesi gerekiyor. Ve ne yapıyor? Filistin'de akrabaları var ve gerçekten çok muhtaçtırlar, fakirdirler. Bunun da Allah Celle Celaluhu buna bir mal varlığı var, ona vermiş. Ne yapıyor? Diyor ki bari ben bu zekatımı akrabalarıma vereyim. O zaman bu akrabalara ulaştırmak için mesela bir ay, iki ay geç kalmakta alimler diyorlar ki bir beis yoktur. Niçin? Çünkü bu şereğidir. Çünkü zamanında gidecek kimseyi bulmadığından dolayı ne yapıyor? Erteletmek mecburiyetinde kalıyor bu. Ama burada bir daha tam kastımız şu. Yani hayır günlere hayırlı günlere bağlamak veyahut da hayırlı günlere bekletmek bu nedir? Bu bidattır. Öbür tarafta zekat verip de zekatı alan kişinin zekat veren kişiye dua etmemesi, o duayı terk etmek de bidattır. Ve caiz değildir. Tamam mı? Çünkü aleyhissalatü vesselam döneminde bazı şahıslar aleyhissalatü vesselame gelip zekat verdiği zaman onlara istiğfar ediyordu. Ve burada biliyorsunuz Allah Celle Celaluhum Tövbe Suresi'nin 103. ayetinde buyuruyor ki خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُتَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ Allah Celle Celle Aleyhisselam'a e emrederek diyor ki o tövbe edenler biliyorsunuz Tebuk savaşında, seferinde bazı Müslümanlar, bazı münafıklar ve bazı Müslümanlar, müminler bu gazveden ve da bu seferden geri kaldılar. Tabi ki münafıklar bazı özürlerde bulundular ve onlar gerçekten çıkmak istemiyorlardı. İşlerinde hastalık var. Ama bu muhlis Müslümanlar kandırıldıkları için diğer başka şahıslar tarafından ne oldu? Bunlar Aleyhisselatü Vesselam döndükten sonra bunlar pişman oldular ve tövbe ettiler ve kendi kendilerini ağaçlara bağladılar. Dediler ki Allah Resulü Vesselam bizi çözmedikçe biz kendimizi çözmeyeceğiz ve bu ağaçların dibinde öleceğiz. Allah Resulü ve Vesselam başlangıçta dedi ki ben bunları çözmeyeceğim. Allah Celle Cevü tarafından haber gelmediği müddetçe onları çözmeyeceğim. Ondan sonra işte bu ayet inince tamam mı? Bir de diğer ayet. Orada ondan sonra Allah Resulü ve Vesselam onları çözdü. Burada dedi, tövbe ettikten sonra dediler ki ya Resulullah bütün var, var, var, var, var mal varlığımızı hepsi biz Allah rızası için bunu ne yapacağız? Bunu sadaka olarak sana veriyoruz ve sen istediğin kimseye dağıtırsın. Burada Allah Celle Celalühü ki "Aleysu wassama, "huz min emwalihim sadakaten. Ey bunlar tövbe ettikten sonra bunların verecekleri sadakayı neydi? Bunları bunu onlardan al ki bu sadaka onları temizlesin. Yani o yapmış olduğu, yapmış oldukları günahtan dolayı Allah Celle Celal onu affetsin. Ve tuzekkihim bihem ve salli aleyhim. Buradaki bu ayetten delil neydi? <gülüyor> Ve aleyhim. Ey Biliyorsunuz as -salâ, biz salak konusunda, babında görmüştük. Salatın lügat manasındaki manası neydi? Dua. Ehsend. Ed-dua. iki manası var. Bir lügaviyyün manası, bir de şeri manası. Şerey manası işte bildiğiniz tekbiratül ihramla başlanan selam ile sona eren namazdır. Tamam mı? Lugavi manası ise as-salam ed-dua. Ve burada Allah Celle cenab -ce ona diyor ki ve salli aleyhim ey onlara rahmet oku. Onlar için Allah'tan rahmet dile. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Ki Çünkü biliyorsunuz Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ve Müslümanlara dua ve istiğfar etmesi Allah katında duası müstecaptır. Inna Şüphesiz ki senin onlara dua etmen onlar için nedir? Sükunet verir. Ey itmi'nanlık verir. Dolayısıyla burada zekat veren kişiye, zekat veren kişi, zekatı alan kişi o zaman ne yapacak? O zekat veren kişiye dua etmesi gerekiyor. Ve bu. Bazı insanlar zekatı dağıttığı zaman bu zekattır da de değmiyor tabii. Bazen söylemiyorlar. Dağıtıyor. Söylemiyorlar. Yani zekattır diye. Ama söylerse, hiç olmazsa o fakir olan kişi ne yapmış olur? O kişiye dua etmiş olur. Der ki işte bu Allah Celle Celaluhu'nun yani üzerimizde farz kılmış olduğu bir zekatın bir malın zekatıdır. Allah için bize dua et. Yani ondan dua istemekte bir veis yoktur. Özellikle muttaki bir Müslümansa bakarsın ki o duadan dolayı Allah Celle Celaluhu o kişiye yapacağı duadan dolayı duası kabul edilebilir. Dolayısıyla bu duayı terk etmek nedir? Bu duayı terk etmek de bid'attır. Ve dikkat ediyorsanız biz bid'atü terkiyeye ne yapmıştık? Değilmiştik. Ey terk edilen... Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği terk etmek nedir? Sünnettir. sünnettir. Terk ettiği terk etmek sünnettir. Ama emrettiği yapmak da nedir? Sünnettir. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmak sünnettir. Bu sünneti tamamen ilgâ etmek nedir? Bidaattır. O zaman bu sünneti ihya eden kişi ne olmuş olur? Bir sünneti ihya etmiş olur. Bu sünneti ihya etmesinden dolayı daha başkası da onu örnek edinirse... O her ne kaç kişi onu örnek edindiyse o kişinin amelinden hiçbir şey eksik olmaksızın onun amel defterine de sevap yazılır Çünkü o sünnetin ihya edilmesinde o şahıs sebep oldu. Tamam mı? <gülüyor> ve burada Abdullah bin Evfe Abdullah bin Evfe radıyallahu an, anlatıyor. Diyor ki Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ اِذَا اُتِيَ bi Allah'a size söyleyen bir sadaka getirildiği zaman قَالَ اللّٰهُمَّ aleyhim عَلَيْهِمْ Yani bir şahıs geliyor ya Resulullah, işte bu benim sadakamdır, zekatımdır. Allah için al, sen mustahak olan kişilere dağıt. Onun için bir kişi fakirleri tanımıyorsa, tamam mı? Fakirleri tanımıyorsa, dulları tanımıyorsa, öksüzleri tanımıyorsa, ihtiyaç sahiplerini tanımıyorsa veyahut borçlu yani gereği yerinde borçlu olan kişi tanımıyorsa o zaman bu kişileri tanıyan bir kişiyi bir kişiyi ne yapar? Ona vekalet verir ve onun zekatını bu gibi şahslara dağıtabilir eğer gerçekten güvenilir bir kişiyse. Yok eğer güvenilir bir kişi değilse ve bu zekatın dağıtı, gereği yerin gereği gibi dağıtılmayacaksa o zaman Kimseyi tevkil etmesin, bizzat kendi eliyle zekatı dağıtsın. Çünkü zekat tek kelimeyle fakirin eline yetişmesi gerekiyor. Ancak fakirin eline yetiştiği zaman o kişinin zekatı makbul olur ve ondan sakıt olur. Ama bir hayır kurumuna verip de o hayır kurumu o zeketi yerine vermezse o zaman ne olmuş olur? Bu zekat çıkmamış olur. O zaman bu nafile bir sadaka sayılır. Esas farz olan sadaka o kişinin boynunda kalır. Ve o vekil kıldığı kişi de Allah katında en büyük günahkar olur. Niçin? Çünkü o kişi ona güvendi ve ona onu vekil olarak tayin etti. Ama o kişi hain çıktı. gereği yer, yani Gerçekten yerine vermedi. Veyahut da, veyahut da bakarsın ki yersiz yerde harcadı. Çünkü bazı hayırlı kurumlar Bakıyorsun ki mesela diyelim ki bir Kur'an kursuna halı alıyor veyahutta bir mescide halı alıyor veyahutta bir mescitte mesela diyelim ki çimento alıyor, taş alıyor, kar alıyor, memna alıyor ve biliyorsunuz zekat kurumlara verilmesi caiz değildir. Zekat fakirlerin, miskinlerin ve yolda kalmış kişilerin hakkıdır. Tamam mı? Zekat kurumlara verilmez, mescitlere verilmez, Kur'an kurslarına verilmez. Hayırlı kurumlara verilmez. Hayırlı kurumlara yani vakıflara dağıtmak için verilir. Onlar için değil. Dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselam burada ona zekat verdikleri zaman diyor ki Allahumma salli aleyhim. Burada Allah'ım sen onları mağfiret et. Sen onların mallarına bereket ver. Sen onlara merhamet, onlara merhamet eyle ve bu gibi dualarla aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Onlara dua ediyordu. Ve bir gün ve enne Ebi yani Abdullah bin Abu Avfe anlatıyor. Diyor ki benim babam diyor bir gün Aleyhisselatü Vesselam'a sadaka getirdi. Fe kale Allahümme salli ala Ebi ala el Ebi Ey Allah'ım sen Ebu Avfe'nin ehli beytine merhamet et ve onlara afiyet ve onların mallarına bereket ver. İşte dikkat ediyorsanız burada Aleyhisselatü Selam kişi gelip ona zekat verdiği zaman dağıtması için Aleyhisselatü dağıtması için Aleyhisselatü Vesselam o fakirlerden niyabeten ne yapıyor? Zekat veren kişiye dua ediyor. Ha, o zaman bunu terk etmek şedid. bu gibi sünnetler tamamen unutulmuş. Yani yersiz yerde terk edilmiş. Tamam mı? Biliyorsunuz bazı Müslümanlar yani yersiz yerde Terk edilmemesi gereken şeyleri terk ediyorlar. Terk edilmesi gereken şeyleri de terk etmiyorlar. Yani tam aksi. Sünnet bid'at. Bid'at da sünnet oluyor. Allah korusun. Evet. İkincisi. İkhraç el zekat bil havlil miladi. Buna değindik. Ey zekatı miladi tarih denilen tarih. Yani Hristiyanların biliyorsunuz bu miladi denilen tarihi aslında İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın yani sahih bir yolla onun doğum tarihinin olduğu alimler diyorlar ki sünnette hiç belli bir şey yoktur. Yani bu İsrailiyet tarafından tahdit edilmiş bir şeydir. Dolayısıyla bilinse bile yani yüzde yüz İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü olduğu belli olsa bile bu günü takdis etmek Veyahut bu günü kutlamak kesinlikle caiz değildir. Tamam mı? Tıpkı ve Vesselam'ın doğum gününü kutladıkları gibi. Ve biliyorsunuz da Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü şeyinde ihtilaf var. Bazı ayım diyorlar ki Rabi'i'l-Evvel 12. gün. Bazı ayım diyorlar ki Rabi'i'l-Evvel'in 9. gün. Ha o zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın %100 doğum günü belli değildir. Bazı diyorlar ki 12 Rabi'i'l-Evvel bazı diyorlar ki 9. ayda. Yani bazen diyorlar ki 12. gün bazen diyor ki 9. gün. Ha o zaman demek ki ihtilaf var. O zaman genelde Müslümanlar hangi günü kutluyorlar? 12. günü kutluyorlar. Bu 12. günü kutladıkları zaman o zaman eğer gerçekten 12. günde ise hem de güne isabet etmedikleri gibi tamam mı? Aynı zamanda o günü kutlamak da nedir? Kesinlikle bidaattır. Caiz değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselam kendi doğum gününü kutlamadı onun ölümünden sonra ashabı da kutlamadı, tabiini de kutlamadı, etbahat tabiini de kutlamadı. O zaman bu sonradan, Mevlid dedikleri, sonradan bazı şairler tarafından çıkarılmış bir şiir olarak, tamam mı? Bizim Türkiye'mizde, maalesef şedid, ve bazı bu Mevlid Han hocalar bunu istismar ederek, milletin ceplerini soyarak, tamam mı? Camilerde, kurbanlarda, efendim e, mezarlarda düğünlerde ne yapıyorlar Müslümanları istismar ederek hep ceplerini soyuyorlar Bir mevlid okuyor ona veriyor 100 lira 200 lira ve böylece bu ahmak Müslümanları kandırıyorlar Ve bu insan bu adamların okudukları şeyler onun onların ölülerinin bir miskaza kadar sevap gitmez O zaman sevap gitmiyorsan sen niçin alkıp taparanı bu adama veriyorsun Bil'akis sen büyük bir günah işlemiş oluyorsun. Evet. Bazı insanlar yine ne yapıyorlar? Özellikle verginin alındığı ülkelerde diyorlar ki vergi zekatın yerindedir. Vergi zekatın yerinde de tanımak bu da nedir? Bu da bir daattır. Çünkü devletin koymuş olduğu vergi ayrıdır. Allah Celle Celaluhu'nun Müslüman'ın yanında bulunan fakirlerin hakkı olan zekat ayrıdır. Yani devlete vergi verdiği gibi aynı zamanda o mal varlığının zekatını da vermesi gerekiyor. Ama kalkıp da işte ben, ben benim verdiğim vergi devlete veriyorum. Çünkü geçmişte Müslümanlar dev, zekatı kime veriyorlardı? Ülül emre veriyorlardı. İşte biz de şu andaki devlete veriyoruz. Yani devlet, vergi olarak o zaman ne yapmıyorlar? Zekat çıkarmıyorlar. Bu da nedir? Bu da bidaattır ve masiyettir. İnkar etseler kafir olurlar. İnkar etmezseler Allah katında en büyük günahkar oluyorlar. O burada Ali Sattwasalem şöyle diyor ki: Burada İmam et Taberi rahimeullah ile el Hakem ve Beyhaki rivayet ediyorlar. Diyor ki: "En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: Ma mena'a qawmun az-zekate illa ibtalahemullah bis-sinin." Yani kıtlıkla. Tamam? Mı? Zekatı men edip zekatı çıkarmayan bir kişi veya bir toplum mutlak manada Allah Celle Celaluhu onları kıtlıkla, açlıkla ne yapıyor? <gülüyor> Mubtela kılıyor kıtlıkla derken illa da de yani hiçbir şey kalmayacak diye bir şey yok. Şu şu gördüğünüz şu anda pahalılık, mahallık bu fiyatların yükselmesi devamlı doların yükselmesi, paranın inmesi, memnun olması bunlar hep bu ne hep nedir? Bu hepsi bunlar hepsi bela musibettir bunlar. Niçin? Çünkü Müslüman toplum Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor ve buradaki Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor yani zekatı vermiyor. Zekatı vermeyen bir insan Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş olur. Yani Allah'ın hükmüyle hükmetmek sadece devlet bakanlarına veya da baş cumhurbaşkanlarına ait değil. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarını tatbik etmiyorsa o fert nedir? Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş oluyor. Dolayısıyla burada zekatı vermeyen bir insan, Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş oluyor. Hükmetmeyince de Allah Celle Celaluhu ona mutlaka o malı daha ölmeden önce dünyada ona bir musibetle karşı karşıya getireceği gibi öbür dünyadaki azap daha bambaşkadır. Yani dünyada bile Allah Celle Celaluhu o malı mutlaka alıyor. Onun başına mutlaka bir musibet ve hastalık olur, şu olur, bu olur veyahut da Mal yanar veya da zarar eder yani mutlaka bir şeyler olur tamam mı ve bu da nedir bu hadiste demiş ki İmam Elbani rahim Allah, hadis sahih demiş yani sahihtir. Evet şimdi bazı alimler diyorlar ki Ramazan Ramazan'ın son gününde yani bayramın e, bayramın birinci günde namazdan önce fitreyi para olarak çıkarmak bir adet diyorlar alimler. Bu Said Hoca fetvalımış. Benim biz o Said Hoca'ya bakmıyoruz. Biz Allah ve Resulüne bakıyoruz. Evet. Ee, burada Şafii'ler, Hanbeliler, Malikiler, tamam mı? Demişler ki yani mezhep olarak demişler ki zekat e, fıtır zekatını para ile çıkarmak bidattır ve mahsiyettir demiştir. Ve Ahmed bin Hanbel rahimeullah diyor ki her kim diyor Ramazan ayının e, fıtır zekatını para olarak çıkarırsa onun zekatı çıkarmış olduğu zekat ondan makbul değildir. O nafile olur ve onun boynunda kalır. İmam Elbani rahimeullah bazı deliller getirerek tamam mı deliller getirerek yani para olarak verilebile, verilebileceği ve vermekte bir beyis olmadığını ve ah imam Abu Hanife Allah, aynı şekilde bu delillere dayanarak tamam mı bu delillere dayanarak zekatın para ile yani fitir zekatının para para olarak vermekte bir beyis olmadığını cumhur bidat olduğunu söylüyorlar ve İmam Elbani de bu görüşü destekliyor. Diyor ki İmam Elbani rahimahullah. Yani mesela bir fakir şehirde yaşıyor. Köy halkı ile şehir halkı arasında fark var. Köy halkı belki köy halkına mesela buğday veyahut da arpa veya da e, da mesela pirinç lazım olabilir. Şükranım. Mesela şehirde olan bir fakir diyor ki buna pirinç lazım değil mesela. Hicabında daha başka bir şey lazım olabilir. Veyahut da herkes ona pirinç verdiği zaman veyahut da buğday verdiği zaman buğdayın kilosu 10 liraysa gidiyor 10 liraya alıyor ve zekatı ne yapıyor veriyor. Bu fakir ne yapıyor? Herkes ona verdiyse bu fakir ne yapıyor? Bu fakir bu fakir ne yapıyor? Gidiyor bunları satıyor. 10 riyala o şahıs 10 riyala alıp buna veriyor. Bu fakir de gidiyor bunu. Kimse ondan 10 on riyala almıyor. Gidiyor mesela 7 riyaldan satıyor. Böylece 3 riyal zarar etmiş oluyor. İmam Elbani Rahimahullah bu gibi şeyleri örnek vererek diyor ki o zaman diyor zamanın şartlarına göre ayarlanır. Gerçekten mesela köy, köyde ise ve köy halkının da bu gibi şeylere ihtiyaçları varsa diyor. Yani yemeklere mesela zebibe veyahutta buğdaya veyahutta arpaya veyahutta temire veyahutta pirince, O zaman bunlardan bunlar verilir. Ama şey, fakirler şehirdedir mesela. Bunlar pirinç yani o kadar pirinci ne yapacak? Gidecek zararına satacak. O zaman diyor ki en doğrusu diyor burada İmam Abu Hanife'nin edindiği mezheptir diyor. Alem. Yani cumhur cumhura göre para olarak vermek binaattır ve masiyettir ve kabul olmayacağını İmam Ebu Hanife rahimehullah ve onun çizgisinde olan alimler ve İmam Elbani de bu çizgidedir. Diyor ki bunu vermekte bir beis yoktur. Vallahu alem. O zaman buna İmam Elbani diyor ki buna bidat demek doğru değildir. Niçin? Çünkü burada diyor ki bazı alimler, bazı alimler bunu ne yapmışlar? Bazı alimler bunu vermiş ve kabul etmişler. O zaman bu bidat olmaz. Çünkü biz daha önce de ne demiştik? Demiştik ki İslam alimlerin aralarında ihtilaf ettikleri bir mesele muhteber ise, o muhteber olan meseleye bid'at demek caiz değildir. <gülüyor> Niçin? Çünkü bunların da delilleri var, bunların da de delilleri var. Öyle değil mi? Ha o zaman, hani mesela biliyorsunuz, İmam Elbani Rahim Allah, kadınların muhellek altını diyor ki haramdır. Yani mesela bilezik, e, küpe, Boyna takılan şey bu kolye. Bunlar diyorlar ki kesinlikle kadına haramdır. E bazı alimler cumhur mesela diyorlar ki yani hakikaten de yasak edici deliller var ve helal edici deliller var. Dolayısıyla burada alimler ne olmuşlar? İkiye bölünmüş. Ha o zaman bu nedir? Muhtelif bir yani muatber bir ihtilaftır. Namazın terkii konusu müteber bir ihtilaftır. Ha o zaman Müslümanların müteber ihtilaflarda buna küfür, yüzde yüz küfür veyahut da bid'at demek diyorlar ki bu doğru değildir. Herkesin de taklit edebiliyor değil mi? Efendim? Birisi, avam ha, yani avam tabakadan, avam tabakada olan şahıslar ne yapabilirler? Taklit edebilirler gerçekten. Ama delilleri birbirinden tercih edebilecek seviyedeyse taklit ona haramdır. Ama taklit kime caizdir? Amam tabakasına caizdir. Ey naslardan anlamayan tamam mı? Ondan sonra ayırt edemeyen kişi mukallittir. O zaman bu mukallit güvenilir bir alimi taklit etmekte bir beis yok. Örneğin bir kişi İmam Ahmet bin Hembel'i taklit ederse, namazın terkii konusunda küfürdür derse ve gerçekten ona çünkü güveniyor ona ve diyor ki ben bu imama inanıyorum. Diğer bir kişi de diyor ki ben cumhura inanıyorum, tamam mı? Ve Allah Celle Celaluhu onların niyetlerine ve amellerine göre onlara hesaba çekecek. Gerçekten bu sözlerinde de iseler o zaman o Ahmed bin Hamidi taklid eden, Abu Hanife'i taklid eden, Şafii taklid eden, Malik'i taklid eden kişi öbür dünyada Allah katında ne olur? Allah katında sorumlu olmaz niçin? Çünkü o adam mukallittir nasları birbirinden ayırt edecek seviyede değildir. Yani halim değildir. O zaman güvenilir bir kişiyi taklit ettiğinden dolayı Allah Celle Celaluhu o kişileri sorumlu tutmuyor. Bizim sorulacak mı? Yani sorulmaz hani? yani taklit etmekle de o üzerinden biz onu yaptık. Yanlış da olsa biz ondan sorumlu oluyoruz. İşte Müslüman hani biz geçen geçen hafta biz de indik buna. Tamam mı? Müslüman mukallid olan bir kişi istediği bir, güvenilir bir mezhebi taklit eder. Ama ona sahih bir nas geldiği zaman imamın iştihadından vazgeçmesi üzerinde vaciptir. Gerçekten o imamın yani o taklit meselesinde o imamın bir iştihadı ise sonra delilin varlığında Delil piyasaya çıktıktan sonra o iştihadla amel etmek doğru değildir. Ne yapmak lazım? Yani yine Henefi olsun, Maliki olsun, Şafi olsun. Tamam mı? Ama bir meselede delil ortaya çıktıysa o mezhebi taklit eden o mukallit kişi kendi imamının iştihadını, kıyasını bırakacak. Allah Allah'ın sahih hadisiyle amel edecek. Evet. Ramazanda bazı yapılan bid'atlar. Biliyorsunuz Ramazanda Türkiye'de, Türkiye'de, Mısır'da, Suriye'de biliyorsunuz. suhorda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Davul çalıyorlar. veyahutta da zurna çalıyorlar. Veyahut da kaside söylüyorlar milleti Müslümanları suhara kaldırmak için. Bir de akşam akşam namazında iftar olduğuna dair top patlattırıyorlar. Bu topu patlatmak bir bid'attır. Tamam mı? Çünkü vakitler ne ile belli olur? Vakitler belli olduktan sonra ezanla ilan edilir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ve Vesselam'a vakitlerin girmesine ilan etmek ezanla belirtmiş. Dolayısıyla geceleyin belli bir vakitte ve Vesselam döneminde ne kimse zurna vuruyordu ne de teneke vuruyordu ne de davul ne de şu ne de bu vakit Müslümanlar, yani e, belli biliyorsunuz ne kadar suhurda ne kadar kişi gecikirse o kadar faziletlidir çünkü mesela 12'de suhur yaparsa bu da bir dağıttır çünkü suhur vakti değildir suhur gece fe fecir namazına az bir şey kaldığı vakite kadar bırakmak lazım evet dolayısıyla iftarı topla bildirmek veyahut da tüfekle bildirmek veya da bazı böyle parlak şeylerle bildirmek. Mesela devlet ne yapıyor? Bazı yerlerde devletler böyle havada patlayan şeyler atıyorlar böyle herkesin görebileceği. Ve bu orada o ülkede bu çıktığı zaman Ramazan ayında mesela iftar herkes biliyor ki tamam işte bu iftar vakti girdi demek ve herkes ona bakarak iftarını açıyor. Bu nedir? Bu bir bid'attır. Çünkü iftarın olduğuna dair yapılacak ilan Ezandır. Ve hele bu zamanda biliyorsunuz ezan mikrofonlarla minarelerin üzerinde her taraf duyuluyor. Çünkü her yerde mescit var. Birçok yerde mescit var. O zaman bu ezanı herkes duyuyor. Ezanın duyulması ile beraber kalkıp da top vurmak veyahut da zurna çalmak. Tamam mı? Veyahut da teneke vurmak kesinlikle bu nedir? Bidaattır. Efendim? Geldi, bizim top mıdır, bizim Türkiye'de top patlattırıyorlar. Bir de geceleri de şey yapıyorlar. <gülüyor> e, te, davul vuruyorlar, <gülüyor> zurna vuruyorlar. Bazı yerlerde de davulla beraber, zurnayla ile beraber şey söylüyorlar. Mani, e, mani. E, mani diyorlar artık bir şeyler mani söylüyorlar. Şey böyle neşit gibi yani şiir gibi bir şeyler <gülüyor> de söylüyorlar. <gülüyor> Hı, bu kesinlik nedir? Bu bir Allah <gülüyor> <bizim köyde> <gülüyor> İşte diyorum ya böyle bir şeyler söylüyorlar. <gülüyor> bu caiz değildir. Hatta bazıları, bazı Allah yerlerde Allah fecir namazında bazı yaşlar var. Tamam mı? Ezana, azana biraz kala kendi mahallesinde gidiyor böyle kapıları vuruyor. Ey ev sahibi namaza kalkınız. Bu da bir daattır. Tamam mı? <gülüyor> yok. Allah için yapıyorlar yani sözde. Yok, bazı yaşlar var böyle yok. bunu yapıyorlar. Bazen, burada Suudi Arabistan'da yapılıyordu. Bunu terkli, devlet bunu terklettirdi bazı şahıslara. Burada bazı şahıslar bazı mahallelerde yapıyorlardı. Adam bunu kendine vazife ediyor. Hiç kimseden para falan almıyor. Maaş falan yok. Allah için kendisi yani sözde niyeti iyidir yani. Milleti namaza kaldırıyor. İşte çapıyı kalıyor. Ey ev halkı kalkınız namaz. Efendim? Bedetsiz olduğu için gidip de ey ev halkı. Tabii canım sünnet değildir. Yani bu namaza kalkmak için ezanı var. bir bir de de bidatları var. Biliyorsunuz bazı Müslümanlar bazı ülkelerde kişi hacca gideceği zaman ona merasim yapıyorlar. Hacca gideceği zaman merasim yapıyorlar. Bir de haçtan geldiği zaman merasim yapıyorlar. Evleri süslendiriyorlar. Böyle kapıları çiçeklerle, yeşilliklerle, mümlelerle falan filan. Bazı yerlerde halı seriyorlar. Yani evin kapısından belli bir yere kadar halı seriyorlar. Yani oraya geldiği zaman işte güllü, gülistanlık falan filan. Onlar ne bileyim böyle o yemek yapıyorlar, şeker dağıtıyorlar. Bütün bunları yapmak gerçekten büyük bir bidattır. Hem de en iğrenç bir bid'aattır. Hz. ve Selam döneminde bir de kişiye hacci ismini veriyorlar. Biliyorsunuz Allah ve Selam hayatında bir sefer hac yaptı. Birçok sahabi birçok defa hac yaptı ve hiç kimse kimseye hacci demedi. Na hacci Ebubekr, na hacci Umar na hacci Osman, na hacci Ali, na hacci Resulullah kimse bu isimle isimlendirmedi. Tabiin de bunu yapmadılar. E tabiin de yapmadılar. Bu yani maalesef şiddet Osmanlılar döneminde veya o son dönemiyle anbas Osmanlıların dönemlerinde bu gibi isimlendirmeler çıktı ve maalesef şiddet Osmanlı devleti yani birçok ülkelere hakim olduğu için bu her tarafa yayıldı ve bazı şahıslar maalesef yani şiddet hac yaptığın halde sen ona hacci demezsen sana lanet eder. Nasıl sen bana Hasan amca diyorsun? Ben hac yaptığımı bilmiyor musun lan? E şöyle diyor. Bir de sövüyor. Terbiyesiz diyor. Hacı Hasan amca. Hacı Hasan amca diyeceksin. Şimdi hac biliyorsunuz İslam'ın rükünlerinden bir rükündür. Farzdır ve rükünler ile rükünler, rükünleri yani ibadetleri riyakarlık için yapmak, insanlar desinleri için yapmak tabi ki caiz değildir. Örneğin zekat veren bir kişiye ey zekatçı oruç tutan kişiye ey oruççu, namaz kılan kişiye ey namazcı gibi falan filan yani bunlardan fark yok. Ha haccı Hacci diyorsa o zaman yarın öbür gün bir kişi diye, ey namazcı diyecek. Öyle değil mi? Ey zekatçı diyecek, ey cihatçı diyecek ve bu gibi isimler sünnetini yerine almış olacak. O zaman Ali saad ve selam döneminde bunlar olmadığı için sonradan bunları çıkarmak bunlar nedir? Bunlar bidattır. Ey hacılar hacca hacca gideceği zaman merasim, belli merasimlerle onu uğurlama ve geldiği zaman da belli merasimlerle onu karşılama bu nedir? Bu da en kötü bir bidattır. Ya, Kapılara yazıyorlar hocam. Ya, çok olur şeyler olur. yapıyorlar. Hani biz yani ben acizane diyorum ki merasim. Artık bunun içinde her çeşit şey geçer artık. Sünnete uygun olmayan her şey nedir? Bidattır bu konuda. Bir de ihramın bidatları. İhramın bidatları da var. Bazı insanlar ihrama girmek istediği zaman örneğin adam mesela bazıları uçağa bindiği zaman ihrama giriyor. Biliyorsunuz ihrama girmek ile ihramı girme, giymek arasında fark var. İhramı giymek ayrıdır. İhrama girmek ayrıdır. İhram dediğimiz yani üstteki rida ile alttaki izar. Tamam mı? Mesela kişi ülkesinden uçağa veyahut da otobüse bindiği zaman bu elbiseyi giymekte bir beis yoktur. Ama bu elbiseyi giymek giydiği zaman ille de niyet edecek bir kaide yoktur. İhramı kendi ülkesinde mesela diyelim ki burada bir kişi Riyad'dan uçağa gidiyor, biniyor. Ne yapıyor cehalet cehaletinden dolayı İhramı evinde çünkü diyor uçağın uçağa bineceğimiz zaman diyor. Tam ihramı miqatın izasına geldiğimiz zaman diyor. İhramı giymek şu olur, bu olur, gecikir falan filan yani içinde vesveseler ve şekler var. Adam ne yapıyor? Riyad'da uçağa bindiği zaman ihramını giyiyor. Bir de onun cehaletinden şu. Yani ihramı giydiği zaman o zaman niyet etmen gerekiyor diye kanaat ediyor. O zaman ihramı giydiği zaman yani alttaki alttaki izarıyla üstteki ridayı giydiği zaman bir de daha adam uçaktayken sağ kolunu açıyor. Biliyorsunuz sağ kolu tavafın dışında açmak bir daattir. Umre umre yapacak kişi yani ihrama girdiği zaman, ihramı giydiği zaman tavaf bu sağ kol sadece tavaf esnasında açık bırakılır. Tavaf bittikten sonra kapatılması gerekiyor. Tavafın dışında açmak kesinlikle bidattır. Hele hele kendi ülkesinden uçağa bindiği zaman ve bunu görüyoruz biz uçaklarda. Adam uçaktan iniyor veyahut uçağa biniyor hava alanında. Türkiye'de mesela Ankara'dan İstanbul'dan birçok yerde bakıyorsun ki uçağa bindiği zaman mübarek adam ihramını hemen kol, sağ kolunu açmış alt izarıyla üst ridayı giymiş ve orada ne yapıyor? Orada niyet ediyor. Sahide bunu hocam açılır mı? Açılmaz. Sadece tavafta benilmez. İhram, sayısakol sadece tavaf esnasında açılır. Tavafın dışında açmak bidattır. Ve tavaftan önce şey, mikata yani mikata girmeden önce niyet etmek de bidattır. Ama mikattan önce o elbiseyi giyebilir. Ama niyet etmemesi lazım. Çünkü o elbiseyi giymek veya da o kumaşı giymek niyet değildir. O kumaşı giymek niyet değildir. Niyet telbiye ile belli olur. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ حَجَّنْ veya da لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً gibisi. Ve bazı şahıslar tabii ilk önce kalbinde kast edecek ondan sonra diliyle getirecek. Ve bazı şahıslar Burada ve Selam biliyorsunuz namazda abdestte, şurada burada niyeti hiçbir zaman telaffuz etmedi. Kalbindeki niyeti dille telaffuz etmedi. Ama haçta kurbanda veyahut da ömrede ve Selam bu kalpteki niyeti ne yaptı telaffuz etti. Ve bazı şahsına diyorlar ki orada telaffuz ettiyse o zaman namazda da telaffuz etmekte bir veis yoktur. Ve burada kıyas yapıyorlar. Oysa ki bu kıyas fasit bir kıyastır. Bu hac esnasında telaffuz eden Muhammed ve Selam Namazlarda talaffuz etmemiş. O zaman talaffuz ettiği yerde talaffuz edeceğiz. Talaffuz etmeye de talaffuz etmeyeceğiz. Terk ettiğini terk edeceğiz. Yaptığını da yapacağız. Ha O zaman aleyhissalatü vesselam namazlarda abdeste şurada burada talaffuzu terk ettiyse bizim hakkımızda onu terk etmek nedir? Sünnettir. Aleyhissalatü vesselam haçta talaffuz ettiyse orada talaffuz etmek orada sünnettir. Ha O zaman hac 80 telaffuz olan telaffuzu namazlarda abdestlere şamil kılmak, telaffuza şamil kılmak bu nedir? Bu bid'attır. <gülüyor> ve burada diyor ki mesela süremiz bitti mi? Tayyip, hadi vallahi aleyhim ve sallahu aleyhi ve sellem ve barik al nebiyina Muhammed ve alai ve sahbi sellem ecmaîn. Subhanekallahumma ve bihamdik. Şehdü en la ilaha illa ente, estağfiruke ve etübe. olan Müslümanlardan alakaayı kesmek Veyahut da herkesle kesmek doğru değildir. Yani adam mesela sigara içtiği an onunla beraber oturmayacaksın. Bak bir meclise girdin baktı ki sigara içiliyor. O meclisi terk etmek vaciptir. Terk etmek vaciptir. Sigara içilen yerde oturmak masiyettir. Çünkü hem o şahıs bir de biliyorsunuz. Sigara içmeyen kişi sigara içen kişinin yanında oturduğu zaman sigara içenden daha çok etkileniyor tıbbi yönde. Salaam <Gülüyor> Selam alaikum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Bir kardeşimiz soru soruyor diyor ki Ribat yapan sigara içen kişilerle olan tavrımız ne olmalı? ve onlara karşı tavrımız ne olmalı? Burada yani sigara içen bir kişiden tamamen alakayı koparmak doğru değildir. Veyahutta mesela alkollu içkiyle muptela olan bir kişiyi alakayı tamamen koparmak doğru değildir. Ve özellikle o ülkede bu gibi şeyler alışkınlık hale gelmişse. Çünkü sen bir Müslüman olarak o kişiden alakayı kesersen yani o kötü arkadaşlar zaten mevcuttur. Onların arasına gidecek daha çok kötü olacak. Tamam mı? Ha, o zaman ne yapmak lazım? Bazen yani arada bir ip bırakmak lazım. Yani açık bir kapı bırakmak lazım. Bütün kapıları kapatmamak lazım. Günahkarlarla, fasıklarla, zalimlerle, facirlerle olan bütün kapıları kapatmamak lazım. Yani açık bir kapı kalması gerekir. Tabi can yani, yani burada olur. özellikle davetçi ise, özellikle davetçi ise ama eğer kişi davetten anlamıyorsa, İslam'dan anlamıyorsa ve ondan etkilenecekse, tamam mı? En doğrusu oraya gitmemesin. Tamam. Çünkü ayetle diyor. Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman diyor, o kötülüğü eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştiremiyorsa, yani o güçte değilse o zaman diliyle anlatsın. Diliyle yapamıyorsa hani kültürü yok, bilgisi yok, anlatamıyor. O zaman kalbiyle ne yapsın? Buğz etsin. Artık bu çalgıcı olur, türkücü olur, müzikçi olur, artist olur, sigara içen olur, zina yapan olur, alkollu içki içen olur, gıybet yapan. Artık say, istediğin kadar say. Bu günahlara sahip olan kişileri. Tamam mı? Ha o zaman bilgisi olan kişi bu gibi şahıslardan alakayı koparması doğrudur. Çünkü bu adam davetçidir, biliyor. Ve bu kişiyi tek kelimeyle insanları bataklıktan çıkarıp ferahla çıkarmak ile mükelleftir. Davetçilerin görevi budur. ve vesselam küfür toplumunda, cahiliye döneminde tamam mı? Nebi ve Resul olarak gönderildikten sonra kime anlatıyordu? Kafirlere, müşriklere, puta tapanlara, Alkolü şey, su gibi içenlere. Eğer oradan Allah Celle'ye için onu gönderdi? Orada tevhidi anlatıp Allah'ın emir ve yasaklarını onlara ulaştırıp ki bunlar bu gibi şeylerden vazgeçip tövbe etsinler, İslam'a girsinler ve Allah'a kulluk yapsınlar. Eğer Allah Celle Celaluhu Resulleri göndermemiş olsaydı bu insanlar nasıl doğru yol bulacaklar? E şimdi Risalet yok, Nebiler yok, Resuller yok. Nebilerin ve Resullerinin yerini kimler aldı? Alimler, davetçiler aldı. O zaman alimler ve davetçiler ellerinden geldiği kadar tamam mı? Uslubu, uslubunu bilerek insanlara iyiliği anlatmakla mükelleftirler. Örneğin bir komşusu veya da bir akrabası bu gibi ahlaka sahip ise der ki işte oğlu akraba falan artık ne diyerse bugün size gelmek istiyoruz. Ama geldiğimiz zaman, oturduğumuz zaman Allah için sıvara içmemiz. Yani çay içmeye geleceğiz. Ve gider mesela onu ziyaret ettikleri zaman bu adam etkilenir. Böyle salih insanlar ona gittikleri zaman arada bir böyle ziyaret ettikleri zaman mesela utanır onlardan. İçmez. veyahutta ya bunlar içtiği zaman da gizli gizli içer. Alkolü içki olsun, sıvara olsun. Bazı insanlar mesela ya İnsanlar yanında sigara içmiyor adam gidiyor gizli gizli içiyor hani utanıyor hani diyeceksin ki ya Allah'tan utanmıyor da insanlardan mı utanıyor ya diyor ki Allah Celle Celaluhu merhametlidir beni affeder ama insanlar beni affetmez <gülüyor> diyor ki insanlar affetmiyor ama Allah Allah Celle Celaluhu affu mağfireti kendine ideal etmiş yani tamam mı ama insanlar biraz daha şiddetli affetmiyorlar ve yani yokuşa çıkarıyorlar Ha o zaman kişi bir mecliste sigara içiliyorsa o Müslüman o an için o sigara içen yere gitmesi doğru değildir. Bir yerde gıbet yapılıyorsa ya o gıbeti susturacak veyahutta da susmuyorsa oradan evet. ayrılması üzerinde vaciptir. Ve bu konuyla ilgili tamam mı Nisa suresinde tövbe suresinde ayetler var. Yani şahıslar Allah'ın nahoş gördüğü şeyler ile uğraştıkları zaman Allah Celle diyor ki Aleyhisselatü sen orayı hemen terk et diyor. Tamam mı? Şayet şeytan sana seni unutturursa, hatırladığın zaman orayı terk et. Ha, o zaman bu gibi anlara karışan Müslümanlar varsa o anlar için onları terk etmek lazım. Ama bunun dışında, emasiyetin dışında davetçi kişi ne yapacak? Bunları hatırlatacak, bunları diyecek. Çünkü Allah Celle diyor ki Zekir inne zikreten fe'il mu'minin. Tamam mı? Ee, hatırlat ey ey Resul. Zira hatırlatmak Müslümanlara fayda verir. Sen hatırlatmazsan, o hatırlatmazsa bu hatırlatmazsa, e zaten fısku fücuru yani e, işleyen insanlar daha çoktur. Arkadaşları çoktur. Gidecek onların arasında kalacak Ve böylece bu adam bataklık içerisinde. Kim çıkaracak bunu bataklıktan? İşte bu gibi insanlar çıkaracak. Evet. Allah-u Alem. Evet. Büyük küfür, küçük küfür itikade küfür, ameli küfür, büyük şirk, küçük şirk itikadi şirk, ameli şirk ayrımı gibi büyük fısık, küçük fısık, itikadi fısık, ameli fısık gibi tartışırlar. Var mı ehli sünnet ve cemaatın <gülüyor> Biliyorsunuz bu küfür meselesinde, tekfircilik meselesinde ehli sünnet ve cemaatın dışında olan bazı fırkalar var. Örneğin hariciler, el havaric denilen. Bir de el mu'tezile fırkası. Bir de Şiiler, biliyorsunuz Şiiler de tekfircidir veyahutta bu zamanda cemaatü tekfir, cemaatü tekfir denilen bir cemaat var Mısır, Mısır'da Mısır kökenli veyahutta Hizbü't-Tahrir dedikleri bir cemaat var. Bunlar da maalesef şiddet. bunlar da tekfircidirler. Ha o zaman biliyorsunuz ehl-i sünnet vel cemaat tekfir konusunda bir çizgi çizmiş. Yani onun için alimler ehl sünnet ve cemaat demişler ki küfür iki çeşittir. Bazı alimler bu büyük küfürü küçük küfür, büyük küfür diye adlandırıyorlar. Bazı alimler itikadi küfür, ameli küfür olarak adlandırıyorlar veyahut da nitelendiriyorlar. Şirk yine o şekilde. Bazı alimler diyorlar ki büyük şirk, küçük şirk. Bazı alimler diyorlar ki itikadi şirk, ameli şirk. Tamam mı? veyahut da etikadi nifak, ameli nifak. Biliyorsunuz etikadi nifak var, bir de ameli nifak var. Etikadi nifak nedir? Etikadi nifak, kalben Allah'ın emir ve yasaklarına inanmayıp, Ali Sadatü Vesselam'ın nübüvvetine inanmayıp, Allah'ın kitabına inanmayıp, zahiren korkusundan dolayı bulunduğu yer, Müslüman iseler orada imanını gizleyerek onlarla beraber zor kaldığı için zor kaldığı için ne yapıyor? Onlarla beraber camiye gidiyor, namaz kılıyor. Yani Ali ve selamın döneminde münafıkların oldukları gibi Ali Sattvel arkasında 5 vakit namaz kılıyorlardı ama kalben hiçbir zaman iman etmediler. Ali Selam onları bilmediğinden dolayı ilk etapta tabii tamam mı? Gayet normal bir şekilde ama belli bir dönemden sonra Allah Celle Celalü Ali Sattvel'e bildirmesine rağmen aleyhissalatü vesselam demedi münafıklara siz camiden çıkın siz şöylesin böylesiniz böylesiniz Tabii. yani anlatıyordu ama demedi siz camiye gelmeyin arkamda namaz kılmayın siz kafirsiniz siz münafıksınız böyle şöyle söylemedi Ondan tamam mı ha, ameli nifak nedir ameli nifak mesela aleyhissalatü vesselam diyor ki bir kişi konuştuğu zaman yalan konuşursa veya hatta on yanda bir emanet bırakılıp da o emanete hiyanet ederse tamam mı Bunlar nedir? Bunlar da münafıkların hasletlerinden birisidir. Ha o zaman bir kişiyi konuşurken yalan konuşuyorsa yalan konuşmak münafıkların adeti olduğu için bu nedir? <gülüyor> bu münafıklığın hasletinden veyahut o adetinden bir haslet veyahut da bir adeti var. O zaman bu nedir? Bu ameli nifaktır. Diğeri ise etikadi nifaktır. Etikadi küfür ise etikadi küfür ise Allah'ın emir ve saklarından birisine kalben tasdik etmiyorsa, kabul etmiyorsa veya inkar ediyorsa, reddediyorsa bu itikadi küfürdür. Ameli küfür nedir? Örneğin namazın terki konusu meselesi. Veyahutta alkolü içki içmek, veyahutta adam öldürmek. Bunlar nedir? Bunlar hepsi ameli küfürdür. Tamam mı? Bunlar hepsi nedir? Ameli küfürdür. Zekatı terk etmek mesela zekatı vermemek ameli küfürdür. Etikadi küfür değil. Yani ehl-i sünnet ve cemaatin inancına göre zekat vermeyen bir kişi etikadi küfür olarak saymıyorlar. Eğer o zekatın verilmemesini tahlil etmiyorsa, yani diyor ki zekat vermek yoktur veya da farz değildi gibisi böyle inkar etmiyorsa, zekat haktır ama adam cümride vermiyor. Ha, o zaman bu kişi nedir? Bu kişiyi ameli küfür işlemiş olur. Etikadi küfür değil. Hariciler de nedir bu? Hariciler etikadi küfürdür. Haricilere göre yani medhab-ül havariş dedikleri bunlara göre büyük günahları irtikab etmek onlara göre etikadi küfürdür. Yani onun sahibi ebediyen cehennemde kalacağını söylüyorlar. Ehli sünnet ve cemaat diyorlar ki hayır. Ehli sünnet ve cemaat tamam mı? İman artar ve eksilir. Fusku fujur işledikçe imanı eksiliyor. Hayır sevap işledikçe imanı artıyor. Büyük günahlar itikabettiği ettiği zaman dinden çıkmıyor. Ama fasık, zalim ve büyük günahkar olmuş oluyor. Büyük şirk yine o şekilde. Mesela küçük şirk nedir? Riyakarlık küçük şirktir. Büyük şirk değildir mesela. Mesela bir, kişi, bir kişinin başıyla yemin etmesi küçük şirktir. Diyor ki çocuğumun başı hakkı için. Eğer çocuğunu burada... Allah'tan, Kur'an'dan, Allah'ın isim ve sıfatları üstünde kabul ediyorsa Hocam. bu etikadi küfürdür. Hocam. Ama yok, diyor ki benim çocuğum Allah'tan daha değerli değildir. Ama işte çocuğunu çok sevdiği için, diyor ki çocuğumun başı için. veya da bir kişi şeyhini çok seviyor, diyor ki şeyhimin şu velinin şu veline yemin ederim. Ha o zaman bu, eğer bunu, tahlil etmiyorlarsa bu etikadi küfür olmuyor. Ameli küfür olmuş oluyor. Veya büyük şirk olmuyor, küçük şirk oluyor. Ha o zaman Ehli Sünnet ve'l Cemaat arasında bir ittifak. Onlara göre etikadi küfür var, ameli küfür var. Veya büyük küfür veya hutta küçük küfür. Büyük şirk veya hutta küçük şirk. Tamam mı? Büyük yani itikadi nifak veya hutta ameli nifak. Ehli Sünnet ve'l Cemaat bu konuda ne yapmışlar? Bu konuda ittifak etmişler. Ve Ehli sünnet ve cemaat demişler ki, iman eksilir, artar ve eksilir. Mütezilelerde veya haricilerde iman artmaz ve eksilmez. İmanın gereklerinden birisini yapmıyorsa onların yanında itikadi küfürdür. Ama ehli sünnet ve Cemaatin yanında itikadi küfür değildir. Madem ki onu inkar etmiyor, tahlil etmiyor, reddetmiyor, o zaman bu nedir? Bu ameli küfürdür. Namaz kılmıyor mesela. Diyor ki namaz haktır. Ben buna inanıyorum Allah Celle Celaluhu bunu farz kılmış ama ben kılamıyorum İşte şöyle işte böyle bahaneler de bulun. Ha o zaman bu nedir? Bu ameli küfür işlemiş olur. Zekat yine o şekilde, oruç günü o şekilde, Ramazan orucu geliyor, Ramazan orucunu tutmuyor, terk ediyor. Niye tut? İnanmıyor musun? Ben diyor ki yok, her şey diyor ben oruca inanıyorum, Ramazan'a inanıyorum, bu İslam'ın bir rüknüdür ama işte tutamıyorum, sigara içiyorum. İşim zordur, şöyledir, böyledir veyahut da toplumda falan şudur. Yani bir sürü bahaneler sürüyor. Ha o zaman bu nedir? Bu etikadi küfür değildir, bu ameli küfürdür. Ama diğer sapık fırkalarda etikadi küfürdür. Ehli yani sünnet ve cemaatta etikadi küfür veyahut da şirk değildir. Vallaha ve alem. İçtihat ve kıyas yoluyla elde edilen haram, mekruh, mübah gibi konular kat'i ve kesin hüküm olarak kabul edilir mi? Hani Biz birçok defa bunu dile getirdik. Acizane da, da, yani yeri gelince söylüyoruz. Tamam mı? Soru neydi? E, i̇çtihat ve kıyas soruyu elde diyor. Yani ayetin ve hadisin varlığında kıyas ve içtihat batıldır. Ayetin ve hadisin yokluğunda <gülüyor> alimler bir meselede içtihat veya da kıyas yapmışlarsa Tamam mı? O mezhebe bağlı o kişi o imamın kıyasıyla veyahut da içtihadıyla amel etmekte bir beis yoktur. Eğer delil yoksa, yani sünnetten delil yok, Kur'an'dan delil yok, icmadan delil yok. Biliyorsunuz ayetin varlığında, hadisin varlığında, icmanın varlığında kıyas Hı -hı. ve içtihad yapmak caiz değildir. Ayetin yokluğunda, hadisin veyahut da sünnetin yokluğunda, tamam mı? Ondan sonra icmanın yokluğunda kıyas ve iştihad yapmakta bir beis yoktur. O zaman o mezhebe bağlı olan, o avam tabakasına mensup olan kişi delilin yokluğunda imamın, kendi imamının yani kendi mezhebinin kıyasına ve iştihadını taklit ederse o mezhebe göre bir sakıncası yoktur. Ama başka bir mezhebe göre sakıncası olabilir. Ama o kişi diyor ki, ben bu mezhebe inanıyorum, bu mezhebe kendime ben diyor, bu mezhebi kendime edinmişim diyor. E burada delil de yok, o zaman ben bu kıyası veyahut da bu iştihadı diğer alimlerin iştihadında veyahut da kıyasından daha kuvvetli gördüğüm için diyor, ben bu alimin iştihadına göre amel ettim. Asıl hızasını gözettim, orada yine... Selamun aleyküm, rehmatullahi ve barakatum. Merhaba. Elabı mas'abı, el zelamı, el melektir. Sağolun. Şuraya geçebilir miyim? şöyle geçebilir miyim? Görmeye el maşallah. Efendim? Öyle mi? Yani iyi besliyorlar, Allah razı olsun herkeste. Sağolun. Nasılsınız? Nasılsınız? Eyvallah. Buyur <gülüyor> ustad. Sizin Rahatınıza bakın. Sizi. iyi. Evet Mehmet kardeş. Hakkında apacık nas gelmeyen sigara gibi konularda bu kesin Allah katında haramdır demek doğru mu, uygun mudur Yani biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de sigara haramdır diye zikretmemiştir. Aleyhissalatu vesselam'de sünnette <gülüyor> sigara haramdır diye zikretmemiştir. Çünkü on Aleyhissalatu vesselam döneminde bu gibi bu gibi hastalık yoktu. Öyle değil mi? Sigara belli bir dönemden sonra şurada burada bulundu ve ortaya çıkarıldı. Ha o zaman şu var. Allah Celle Celaluhu ve onun Resulü Aleyhissat ve selam her zarar verici şeyden sakındırıyor. Zarar verici şeyler İslam'da nedir? Sakıncalıdır. Burada İslam ümmetinin alimleri ve küfür ümmetinin doktorları bir ittifak. E bu konuda muhattas mutahassısun. Beşeri doktorlar tamam mı? Beşeri doktorlar burada ne yapmışlar? İttifak etmişler. Demişler ki bu sigara sıhhata zararlıdır. İslam dini sıhhata zararlı olan bir şey ne yapıyor? Haram kılıyor. Bir. Birincisi sıhhata zararlıdır. İkincisi israftır. Ve Kur'an-ı Kerim'de israf Ayet, israfla ilgili birçok ayet ve birçok hadis, sünnette de birçok hadis mevcuttur. Tamam mı? Ve bazı şanslar diyor ki efendim Kur'an'da yoksa nasıl biz bunu söyleyebiliriz? E, Allah <gülüyor> Celle Celaluhu birçok defa söyledik. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı bir öz kitap olarak gönderdi. Her şey tafsilatlı bir şekilde Kur'an'da zikredilmemiş. Tamam mı? Zekatın Bütün zekatlar tafsili bir şekilde Kur'an'da anlatılmamış. Namazların rekatları şunları bunlar mesela haccın birçok şeyleri tafsilatı bir şekilde Kur'an'da zikredilmemiş. Ama Allah Celle Celaluhu bazı ayetlerde ne yapmış? Belirtmiş. Mesela Allah Celle Celaluhu haşr suresinde diyor ki Allah Celle Celaluhu Resul size neyi getirdiyse size ne emrettiyse onu ne yapınız? Onu yerine getiriniz. Sizi neden sakındırdıysa ondan sakınınız. E Allah Celle bu yani bizi israftan sakındırmış. O zaman sigara nedir? Ha. Sigara vücuda zararı, zararıdır. Hiçbir faydası yoktur. Vücuda hiçbir faydası yoktur. Kesinlikle faydası yoktur. Zararı var faydası yoktur. Bir de öbür tarafta da oraya verdiği mal boşuna verdiği için. Tamam mı? Nedir? İsraftır. Ha. Ve Allah Celle diyor ki. <gülüyor> İnnel mübedzirine kenu eş. İkvan e şey atıyın. <gülüyor> tamam <gülüyor> mı? Tamam. Yani mubezirler ey israf, israf ediciler şeytanların kardeşleridir. Şeytan da ne yapmış? Şeytan da Allah'a Allah karşı gelmiş. Ha O zaman israftan dolayı haramdır. Bir de sahata zarar verdiğinden dolayı haramdır. İslam israfı da haram kılıyor. Bir de sahata zarar olan şeyi de haram kılıyor. Mesela size bir örnek vereyim. Akli bir örnek vereyim. Şu anda şu çaydanlıkta olan kaynar su helal mıdır haram mıdır helaldir. su helaldir bu kaynar su helaldir ama şu kaynar suyu böyle birden kaldırıp boğazına böyle soğuk su içer gibi boğazına indirse ne yapar zarar, ver. zarar vereceğinden dolayı suyun haramlığından dolayı değil vücuduna halkına bu şerayinlere zarar verdiğinden dolayı onu o şekilde içmek haramdır Çünkü buraya bu Allah'ın sana vermiş olduğu bir emanettir. Allah'ın istediği emir ve yasaklarına göre bu vücudu ne yapacaksın? Koruyacaksın. Ha o zaman her ne kadar o su helal olsa bile tamam mı? O şekilde o kaynarlığıyla normal soğuk su içer gibi böyle ağzına vermek bu şerayine zarar vereceğinden dolayı nedir? Haramdır. Ha o zaman vücuda zarar vereceği her şey İslam'da haramdır. Allah'u alem. <gülüyor> i̇çkinin, i̇çkinin had cezası var mı? Evet, içkinin had cezası var. Şey sorun devam e, Gıybet, yalan <gülüyor> ve sigara gibi bunların da had, ceza, had Yok. cezası. Yok. Sigaranın haddi yoktur. Ondan sonra gıybetin haddi de yoktur. Burada söylediği Arabistan'da Melek Abdulaziz döneminde sigaranın haddini koymuştu. Yani ha, ta'zir ceza. Söyley Arabistan'ın ilk ben, kurucusu ben, Melek Abdulaziz sigara içeni ben, hem ben, dövüyor ben, dövdürüyordu, ben. dövdürüyordu hem de hapse atıyordu ki başkası onu örnek edinsin. Öbret alsın. Ha demek ki ben değişsem beni de atacaklar. Onun için herkes yani sigara içenler ve da bu hastalıkla muptela olanlar gizli içiyorlardı. Ama şer'en şer'en yani Kur'an'da ve sünnette sigara çağdaş olduğu için ya, tamam mı? yani zamanı buluşlarından oldun bu buluş şeylerden olduğu için Kur'an'da ve sünnette bu gibi şeylerde had belirtilmemiş. Ama geçmişte alkolü içki var olduğu için bununla ilgili had ceza konmuştur. Burada hanime diyorlar ki bu kadıya kadının vereceği hükümdür. Ölül emrin vereceği hükümdür. Ölül emir sigara içenler mesela veya uyuşturucu uyuşturucu uyuşturucu kullananlar burada kadının hükmüne kalır. Kadının vereceği hüküm neyse Ölül Emir veya da Ölül Emir'in emri altında görev yapan kişiler hangi hükmü koymuşlarsa o hükmü koymakta bir beis yok ki insanlar bu gibi şeylerden alıkonsunlar. O zaman bu şey nedir? Bu şey Ölül emrak e kalmış bir şeydir. Ölül Emir hapse atarsa hapse atar, dayak vurursa dayak vurur. Bir sakıncası yoktur. Ölül emrin vereceği karara bağlı. Vallahi alem. Cuma namazı ne zaman başlar? ne zaman son ayarlar? Evet biz bunu inşallah biz namaz vakitlerinde bunu değiniyoruz. Ee, biliyorsunuz cuma günleri 9 ve da 9.30 aralarında biz fıkıh Kur'an ve sünnete göre fıkıh dersini görüyoruz. Ve geçen hafta biz bir de ondan önceki hafta bu vakitlere değinmiştik. Biliyorsunuz cuma meselesinde alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki yani öğlen olmadan önce ey güneş zevala gitmeden önce imam hutbeye çıkıyor. Bazı mezheplerde diyorlar ki vakitten önce ey vakit girmeden önce hutbeye çıkılıyor. Ve dikkat ediyorsanız genelde camilerde imam hutbeye çıktığı zaman namazın vakti girmesiyle giriyor. Ve dikkat ediyorsanız girdiği zaman ezan okunuyor. Ey vakit ezanı. Ama iki ezan okumak bir de, caiz değildir. Ama Vaktin girmesine dair bir ezan okumak bu sünnettir. Ama ikinci ezanı okumak bu sünnet değildir. Cuma günü biliyorsunuz camide iki tane ezan okuyorlar. Bu doğru değil. Hüthmen <gülüyor> döneminde radıyallahu anh bu ikinci ezanı e, uydurmasında veya da çıkartmasında yani o zaman gerekliydi. Şu anda gerekli değildi. Çünkü Medine geliştikten sonra köylerde olan şahsılar ezanı duymadıkları için o zaman mikrofonlar şunlar bunlar yoktu. Bazı şahsları görevlendirerek işte böyle köyle Medine arasında bir yere gönderiyor ve orada ezan okuyor ki o köy halkı cuma günden haberler olsun ve o da cumaya gelsinler diye. Ama şu anda gereği olmadığı için çıkır mikrofonlar var. Yani bu teknolojik aletler olduğu için Sesler birçok yere gittiği için Tekrar camide iki tane ezan okumaya Alimler diyorlar ki bu Caiz değildir veyahut da tebliğ yapmak İmam diyor ki Allahu Ekber Arkasında kişi diyor ki Allahu Ekber Tıpkı Medine'de ve Mekke'de yapılan gibi Bu da bu da bidattır çünkü bunun da Gereği yok bu da Abu Bakr radıyallahu an döneminde yani Aleyhisselam döneminde bir gün Aleyhisselam Hasta oluyor ve Aleyhisselam'ın Sesi çıkmadığından dolayı Aleyhisselam Allahu Ekber diyor Ümer, e, Abu Bakr radıyallahu an onun arkasında onu işitirken yüksek bir sesle Allahu Ekber diyor ki, Müslümanlar, arkadaki Müslümanlar, sessü duysunlar ve rüku'a ve otta sucuda ve otta sucudan kalkma ve sucuda gitmek için Ebu e, Bekir e, radıyallahu anh ne yapıyordu? Aleyhisselatü sesini başkalarına tebliğ ediyordu. ey Yetiştiriyor. Ama şu anda buna gerek yok. Buna gerek yok. Yani ona da gerek olmadığı gibi, tamam mı? Cuma ezanı, ikinci ezanı gerek olmadığı gibi buna da. O zaman burada Alimler, Hambelîler İmam Ahmed bin Hanbel Allah diyor ki Cuma yani vakit girmeden önce hutbeye çıkmak bir beis yoktur diyor. İmam Şafii ile Abu Hanif Rahim Allah demişler ki vakit girmeden önce hutbe hut minbere çıkmak doğru değildir demişler. Ve yine bu ihtilaf müteberdir. Tamam mı? Yani bu müteber ihtilafta o mezhep veyahut o yöre hangi mezhebe göre bu mezhebe göre yapıyorlarsa diğer Müslümanlar hiç itiraz etmeksizin orada imama uyacaklar. Veyahut otta diğer yörede diğer imam mezhebe göre yapılıyorsa o yine o daha başka itiraz eden Müslümanlar ne yapacaklar orada itiraz etmeyecekler ve mescitten ayrılmayacaklar ve oradaki imama tabi olup namazlarını kılacaklar. Çünkü müteber ihtilaflarda Müslümanların birbirlerinin arkalarından namaz kılmamaları büyük bir fitnedir. Ve dikkat ediyorsanız Türkiye'de veyahut da Suriye'de hatta Mısır'da Şafiiler Hanefiler'in arkasından namaz kılmıyor. Henefiler Şafiilerin arkasından namaz kılmıyor. Ve ben bizzat Diyarbakır'da gördüm. Diyarbakır'da büyük büyük camide aynı havluda Şafiilerin camisi burada Hanefiler'in camisi aynı havluda. Havluya giriyorsun. Burada bir oda var Cami Şafii'lerin, burada bir oda var Hanefi'lerin. Bunlar Hanefiler burada hutbe veriyor, cuma namazını kılıyor. Burada Şafii'ler hutbe veriyor, cuma namazını kılıyor. Tabii ki bu çok kötü bir şeydir. Müslümanlar arası bu şekilde ayırmak caiz değildir. Ha o zaman bu ayrım yapmak doğru değildir. Bunlar bunu görüyorsa orada bu mezhep müteberse o zaman bunlar da bunlara uyacak. Diğerde mesela şu an Suudi Arabistan'da bazı camilerde Vakit girmeden önce hutbeye kalkıyor, vakit girmeden önce bir bakıyoruz ki namaz kılıyor. O zaman kılıyorsa Kılacağım. biz de ona uyacağız ve burada itiraz etmeyeceğiz, belbele yapmayacağız. Bu doğru değildir. Allah'u alem. Tamam hocam sorular bitti. Bitti mi? Ya da vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sürbhanakallahu aleyhi ve sellem. Sorunuz ne var? Biz Türkiye'de geldik de hocam ben şimdi o da bir soru yine. Böyle zikir yapıyor arkadaşlar. Sonra şey şuruyorlar burada. bu zarar vermek oluyor mu acaba yani? Efendim? Buradan şiş şey geçiriyorlar, Buradan çıkartıyorlar. Yani bu. Tabi uzaylıydı ne demek ya? Keramet diyorlar yani. Ne e kerameti ya? Allah Resulünden daha mı çok kerametlidirler bunlar? Şimdi yani bu zarar vermek oluyor mu yani bir de şey var? Daha hepsi yanlış da yani. Ee, Alır Bunlar hepsi sihir. Bunlar hepsi sihir yapıyorlar. Bu İbn Teymiye döneminde bu oldu. Adam şiş vuruyorlarmış. Evet, o bildiği için Übni Teymiye dedi ki o zaman gelin ikimiz de ben de sizin gibi yapacağım. İkimiz de banyoya gireceğiz. Tamam mı? Hamama gireceğiz. Baştan tırnağa kadar yıkanacağız. Yıkandıktan sonra siz de kendinizi ateşe atın. Ben de kendimi ateşe atın. Siz de şişi vurun. Ben de şişi vuracağım. Adam tabi bunu, bu direndi bu meselede Şam'da ve baktılar ki yani bu şeyden vazgeçmiyor ve birçoğu bunu desteklediler ve adamlar yıkanmadılar bunlar vücutlarında sihir yapıyorlar vurduğu zaman dikkat ediyorsanız kan akmıyor bunu ben bizzat Türkiye'de çocuk iken gördüm def çalanlar rifai tarikatına mensup olanlar bir cemaat bizim köyümüze geldiler ve orada def çalıyorlar kaside söylüyorlar ve geldi bir kişi iki kafasını kestiler. Allah. Im. Bir nokta bir damla kan çıkmadı. Gördün mü hocam? He, bizzat gözümle gördüm. Öldü mü kişi? Yok. Ondan sonra tuttu başını buraya koydu. Tabii bu öyle hayallaşıyor. Aslında bu kesilmiyor. Tamam mı? Sihirliyorlar ve o şekilde gösteriyorlar. Ondan sonra bu sefer çalıyorlar, kaside söylüyorlar, dönüyorlar falan. Millet herkes işte tamam. Herkes bu tarikata bağlanıyor ve böylece Para da veriyorlar. Buğday, muğday, arpa, bilmem ne falan. Orada köyü ne varsa hepsini ya, getiriyorlar. Yani, ha, yani sözde keramet gösteriyorlar. Evet. Ve kendilerini bu tarikata mensup ediyorlar ki ha işte bak bu tarikat, rifai tarikatı gerçekten haktır. Kerametlidirler, velidirler, Allah'ın velidirler falan. Ondan sonra getiriyor kafasını şöyle koyuyor, Aynen böyle. Şöyle yapıyor. Bismillah diyor. Tekrar başını yani sözde şey yapıyor. Ondan sonra La ilahe illallah diyor ki La ilahe illallah. Bunlar hepsi Şimdi sihirdir. böyle yükselenler var? Ben... Bu, bu hepsi istidraçtır. Bunlar hepsi sihirdir. Buna bu, bu sihir kesinlikle böyle Tabii alıyorum. canım. Bu Budistlerde ama... oluyorum. Hindistan'da bunu yapıyorlar. Japon, Japonlar, Çinler. Havaya yükseliyorlar. Ha ha. Böyle baya yükseliyorlar yani. Ben den geldiğim gibi geliyor bana. Ha. Acaba bu, bunlar mi? bunlar hepsi sihirdir efendim. Bunlar İslam'da öyle bir şey yok. İslam'da İslam şiş var. vurmak. Bir de bu zikirleri de yapmak İslam'da yoktur yani. Bu Hepsim şekilde ya. bir zikir yapmak da yok yok. Hayy, ve bilmem ne falan filan. Baş döndürmek, sallanmak, oynamak, bilmem ne yapmak, bunlar da Aleyhisselatü Vesselam yapmadı, ashabı yapmadı. Tabi'in yapmadı, etbar <gülüyor> yapmadı. Bu ehli tarikatın olan bir işidir. Rabbim bizi de onlara da ıslah etsin. <gülüyor> Benim bir arkadaş vardı da isim vermeyeyim gıybede girmesin diye. Şimdi Ramazan geldiği zaman Şöyle, e sen, hani yani bunun sakınca var mı? Bunu soracağım. nerede kardeş? Verdim. Hani nerede? Ha. Hocam. Efendim. Benim bir arkadaşım var da ederim. Türkiye'de. Ramazan ayı geldiği zaman yani şöyle diyordu mesela bu küfrekiler mi? Ya diyordu bu orucu tutmak bana o kadar zor geliyor. O kadar zor geliyor ama Allah emrettiği için tutuyorum. Şu Ramazan bitse de mübarek on bir aylar bir gelse falan diyordu. Şu Ramazan bitse de mübarek on bir aylar bir gelse. <gülüyor> yani öyle zoruma gidiyor ama Allah emrettiği için tutuyorum filan onu söylemesi şeye girer mi küfre falan evet, girer mi İnkar inkar etmediyin mi yani inkar etmediği müddetçe tutmazsa bile inkar etmediği müddetçe itikadi küfür olmuyor bu büyük günah oluyor çünkü Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itiraz etmek büyük bir günahtır. Hem tutuyor hem de yani zoruma gidiyor diyor. Çok zor alı bir ibadet ama diyor Allah emrettiği için tutuyorum diyor. Bitse Bize... de mübarek on bir ay gelse filan yani bir, bir şey Onun için Ramazan değil de diğer on bir ay mübarek. He yani. yani bu şeye girermiş. Hocam, yani bu da cahil olduğu için hocam ya bunlar cahildirler yani bu insanları gayet normal görmek lazım. Yani bunlar kimse onlara göstermedi, kimse ona anlatmadı. Yani kimse kimseye anlatmadıysa nereden bilecek? Evet. Bir çocuk okula Peki, gitmezse okul yazmasını nereden öğrenecek? Okula gidiyor ondan sonra öğreniyor. Yani, yani Din konusunda söyleyip... da böyle din konusunda bilgisi olmayan bir insan her şey söyleyebilir. Ee, şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle. Yani benden bir hadis olsa bile yetiştiririz buyuruyor. Yani bir hadis biliyor. Belli ve anni yani, ve lev aya. Ay, ve lev aya ve lev hadis dedi mi? Yok o, hadis yoktur. Belli ve anni ve lev aya. Ayet... Buradaki ayet demek. Bu adam bir ayet biliyor. Onu yalnız buradaki ayetten asıl yani Kur'an'dan ayet değildir yani. buradaki belli olanval cümle vahide yani cümle mefue biliyorsunuz cümle cümlenin karşılığı yani manası olan bir şeydir zaten manası yani cümle anlaşılmıyorsa o zaman o cümle değildir Eksiktir. cümleni cümle deniliyorsa o zaman mefhumu bellidir yani manası bellidir Aleyhisselam yani, diyor. Hatta diyor bir cümle bile olsa yani küçük bir söz bile olsa benden duyduysanız onu hemen ne yapınız? Aktarıveriniz. Halimler, davetçiler görevlerini yapmıyorlar. Özellikle bakın bizim Türkiye'mizde müftüler Diyanet İşleri Başkanları hocalar gereği gibi görevlerini yapmıyorlar. Bu bir gerçektir. Bunu itiraf etmek lazım. Kardeşim bunlar görevlerini yapmadıysalar şu fesk fecirun içerisinde olan bu cahil Müslümanlar nereden İslam'ı bilecekler? Hadi bakalım. Televizyonda anlatılmıyor, radyoda anlatılmıyor, camilerde anlatılmıyor. Kur'an-ı okullarda anlatılmıyor. Hocam, e, Neden mi? Bu adam nebi değil ki. Hocam, e, o zaman ben, bu çok ceha, bunda çok cahalet olacak. Allah Teala yani ya eyühe mesela iman eden eyühe'l-lezina amel diyor. Yani mesela ya ey müftüler ve ey hocalar demiyor değil mi orada? Öyle de yani bugün bugün burada müftüler görevi nedir? bunlar alimlerdir biliyorsunuz. Nübüvvet ve risalet bitti. Bunların görevleri kim alır? Alimler. El ulema urafael Demedi ki bütün insanlar urafael enbiya. Bütün Müslümanlar urafael enbiya demedi Allah celle Dedi ki el ulema urafael enbi. bunlar alimdir. Müftüler, hocalar yani bu dönemde alim sayılır. O zaman bu alimler bunlar nedir? Dincidir. Bu dinci ise onun görevi dini anlatmaktır. Yani dini maaş alıyor ne için? Görefsiz, görevini yapması için. O zaman görevini gereği gibi yapması gerekiyor. Hadi bunlar yapmadı. Davetçiler de yapmıyor. Çünkü herkes kendi cemaatiyle haşır naşır oluyor. Ben cemaatimle oturuyorum. Başka cemaat kafirdir. Estağfurullah. Kimse öyledir. Bu bir gerçektir. Bakın bak, selefiler bile yani. şu anda Türkiye'de bizim selefi kardeşlerimiz. Birbirlerine sırt çevirmişler. Bu kendi kendine çalışıyor, bununla konuşmuyor. Bu kendine çalışıyor, bununla konuşmuyor. Birbirlerin aleyhinde hep Aslında. atıp soruyorlar. Şimdi bu da doğru bu, değil. Hocam bu ümmetin yani Allah-u Teala ayette bildiriyor. Bu ümmet evet. e, faziletli bir ümmet olduğunu söylüyor. Yani bu ümmetin faziletli olması O yani nasıl oluyor? Yani, faziletli olması. Kuntum hayra ümmetin. Mesela şeyinde yani bu ümmetin Hayır, burada en hayır en hafif ümmet olduğu yani kast e, ediliyor değil mi? Bu ümmetin efdal olmasının maksatı nedir? Biliyorsunuz, ümmetler içerisinde en faziletli ümmet Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Ve en kalabalık ümmet Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Ve bizzat Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu'nun ki senin zikrettiğin ayette mevcuttur. Bir rivayete göre kuntum hayra ümmetin, diğer rivayete göre veltekum minkum ümmetun yed yed'i ula ilah hayr ve yağmurak. Kuntum khayra ümmetin ey beşeriyet içerisinde çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Tamam mı? Evet. Kuntum khayra ümmetin uhricetlinne isteamruna bilma'ruf ve tenhuna anil munkar. Tamam mı? Ve ki ümmetten kasıt biliyorsunuz sahabiler içerisinde sahabiler hepsi alim değildi ki. Bütün sahabiler alim değildi. Nice cahil sahabiler vardı. Mesela kimisi bir hadis biliyor, kimisi iki hadis biliyor, kimisi üç hadis biliyor. Herkes bildiği kadar alimdir. Dolayısıyla burada bir mutlak manada alim var, bir de mukayyet manada alim var. Mesela Ebu Bekir Rahim Abdullah, Radiyallahu Radiyallahu An. An. Tamam mı? Abu Bekir, Umar, Hüthmen bunlar nedir? Bunlar gerçekten mutlak alimlerdir. Onlardan daha en aşağı olan <gülüyor> şahıslarda mukayyet olan alimlerdir. Onun için diyor alimler, Alim demek yani bizim dilimizde diyoruz ki biz bilgili. Kişi bildiği kadar alimdir. Sen 10 tane hadis biliyorsan 10 tane hadis kadar alimsin. Örneğin namazın şartlarını, rükunlarını, vaciplerini, sünnetleri biliyorsun. Sen bu, burada bu konuda alimsin. İnsanları sen bunları öğret devamlı. Nerede oturuyorsan topla çocukları, kadınları, kızları, yani akrabalar falan bu bunları hep öğret sen bu konuda alimsin diğeri mesela oruçta zekatta alimse orucu zekata anlatsın diğeri mesela hayırları anlatmakta veyahut da masiyetleri sakındırmakta bilgilidir onları anlatsın onun için dikkat ediyorsan mutlu tahassıslar var müfessirler var, iktisatçılar var efendim ahlakçılar var efendim şuncular var yani İslam tarihi boyunca bakıyoruz ki alimler hep tahassıslar tahassıslaşmışlar şu müfessirdir, şu akidecidir şu hadisçidir şu fakihdir, şu şöyledir. O şekilde hep isimlendirilmişler. Ha, o zaman dinde tahassüs nedir? Gereklidir. Biliyorsunuz tıpta öğrenci tıpta gittiği zaman birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, şeye kadar genel tıp görüyor. Gözden görüyor, kapten görüyor, mideden görüyor, efendim kemikte her şeyi görüyor. Belli bir seneden sonra ne yapıyor? Tahassüs seçiyor. Mesela Göz doktoru, kalp doktoru, mide doktoru, bilmem doktoru, iç hastalıklı bilmem ne falan filan, e, kemikçi bilmem ne falan filan. Din de o şekilde şey, özellikle şimdi mesela okullara gittikleri zaman, üniversiteye, tam üniversiteye gireceğin zaman, liseye kadar, lise genel İslami kültürü gösteriyor. Burada söyledi Arabistan'da, biliyorsunuz birinci ilk okul birinci sınıfından lise'nin son sınıfına kadar İslam'ın bütün yönlerini veriyorlar. Tarihi, akidet. Fıkıh, şu, bu falan ne varsa hepsini gösteriyorlar. Üniversiteye gittiği zaman burada tahassuslaşıyor. Kimisi mesela Kur'an'da tahassuslaşıyor. Kimisi hadiste, kimisi fıkıhta, kimisi akidede, kimisi memnede. Tamam mı? O burada yani ille de bütün ümmet bunu söylerken ille de bütün ümmet alim olacak diye bir kaide yoktur. Ama ümmet genel itibariyle diğer ümmetlere nazar en hayırlı ümmettir. Tamam mı? Başka, evet. Onun için ayet-i kerimede Allah Celle'ye bunu söylerken bu iki ayete göre alimler diyorlar ki her toplumda mutlak manada iyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak bazı şahısların bulunması vaciptir. Bazıları diyorlar ki farz-ı kifayedir. Yani birkaç kişi varsa Herkesten günah sakıt olur. Hiç kimse yoksa günah. o halk herkes günahkardır. Tıpkı cenaze namazı gibi. Cenaze namazı nedir? Farz-ı kifayedir. Yani iki kişi kılarsa o köy halkı hepsi günahtan kurtulur. Hiç kimse kılmazsa köy halkı hepsi günahkardır. Ha o zaman burada kuntum hayra ummetin nas bil ve Yani Allah Celle Celaluhu bunu bunu beyan ederken Eysiz ve şeriyet içerisinde çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Diğer bir ayette, diğer ayeti kerimde diyor ki Allah'a Veltekûn minkum ummetun. Burada emrediyor. İçinizden bir tatlı olasın. Veltekûn minkum ummetun yed'ûne ilâl-khayr ve emrûne bilman. Sizden mutlak manada öyle bir ümmet, öyle şahıslar bulunmalı ki iyiliği emredip kötülükten sakındırmalar. Kimdir bunlar? İşte hocalardır, müftülerdir. Tamam mı? Şeyhlerdir, alimlerdir. E bunlar da yok olmazsa deminki hocamın anlattığı şey nereden bilecek bu adam? Bu adam ilkokula gitmezse nereden yazmasını öğrenecek? Okula gidiyor, öğreniyor. E bu adam da kimse öğretmiyorsa, annesi öğretmiyor, babası öğretmiyor, okula gidiyor öğretmiyor. Camide öğretilmiyor. Bu adam cahil kalıyor, ayyaş oluyor, sarhoş oluyor. Zinacı oluyor, memneci oluyor, şucu oluyor, bucu oluyor. Ve sokaklarda ayyaş, Olup gidiyor. Ha o zaman Müslümanlar ne yapacak bu davetçiler, bu müftüler, bu hocalar? Ne yapacaklar? Var güçleriyle insanlara İslam'ı sunacaklar. İslamı sunmaya, Bak şimdi bazı cemaatler kendileri İslam'a, İslam'ı millete, topluma anlatmamalardan diyor ki toplum cahili toplumdu diyorlar. Yani toplum kafir toplumdu. Sen bu topluma ne sundun ki bunları tekfir ediyorsun? bir öğretmen öğrencisine bir bilgi vermediyse nasıl olur da bu öğretmen bu öğrenciden ödev isteyebilir sen ona öğretmedin ki bu problemi göstermedin şu umemi göstermedin şu o zaman göstermediysen ondan isteyemezsin göstereceksin ondan sonra isteyeceksin bizzat 50 sene önce bu ayeti tefsir etmiş yani 35 bir de 15 sene önce e, diyor ki yani siz e, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz tamam, tamam insanlar bize çıkarmış en iyi ümmet oldu. Bu ne için? İnsanlara gideceksiniz diyor. Çünkü e, peygamber bir daha gelmeyeceği için son peygamber, Muhammed sahası i̇nsanlar bir daha peygamber gelmeyeceği için siz insanlara gideceksiniz. Eee ve eee insanları iyiliğe çağırıp kötülükte ağırlık koyacaksınız. Bunu anlatırken 50 sene önce ben hatırladığım kadarıyla da on beş sene önce denedim İnsanlar işte çıkarmış en hayırlı ümmet olduk, olduğunuz insanlara gidecek, iyiliğe çağırıp felakatlardan alıkoyacaksınız. Ve emanun billah ve Allah'a hamdolsun. Eee anlatırken bunu yani insan bir daha peygamber gelmeyeceği için bu işin, bu peygamberlerin işidir. Lizzat bu ümmete. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye herkese Allah bu Teala bunu zimmetlemiştir diyor bu şekilde. Buradaki ayetten kasıt Hüseyin Aleyhisselam. Burada yani belnişastal kasdı diyor bilenler çünkü ne diyor Aleyhisselam? Daima al, dedi ki bütün müminler varis-i enbiya. Dedi ki muhadisem. ki tüm müminler varis-i enbiya. Dedi ki alimler varis-i enbiya. Ha o zaman nebilerin görevi nedir? İslam'ı anlatmaktır. Cahilin görevi nedir? Cahil İslam'ı anlatamaz. Örününün. Tahassuslar da böyledir mesela. Dua, duvar yör, örmesini bilmeyen bir insan duvar örebilir mi? Başkasına da öğretemez. Örmediği gibi başkasına da öğretemez. Bir doktor mesela, okul mesela, tamam mı? O çok doktorluğu çok öğrenecek olan öğrenciyi, vereceği bilgiyi mesela bilmiyorsa, o doktor öğrenciye veyahut da doktor adayına nasıl bilgiyi gösterecek? Ha o zaman bütün müminler nebilerin varisleri de Yani bütün insan, Müslümanlar hepsi davetçi değildir. Bilenler davetçidir. Çünkü diyor ki, el ulema vurata el enbiye. O zaman alimler nebilerin varisleridir. Alimlerin görevi nedir? <gülüyor> nebilerin, görevidir. nebilerin görevi neydi? İyiliği emredi, kötülükten sakındırmak. Allah'ın emir ve yasaklarını gereği gibi <gülüyor> anlatmak. Alimler de ne yapacaklar, bunu yapacaklar. İşte onun için diyorum ki alimler yani hocalar, <gülüyor> yapsın, cami hocalar yapmadı, müftüler yapmadı. Çünkü mesela ben bir Muhammed Şerif olarak işçiyim. Tamam mı? Çıkıp anlattığım zaman diyorlar ki sen kimsin? Bak filan şeyh söylemiyor da sen nereden çıktın? Çünkü müftüye güveniyor. Muhammed Şerif müftü değil. Tamam mı? Şeyh de değildir. Alim de değildir. Diyor, o zaman sen anlatmayacaksın. Rus. diyor. Bak şeyh mesela bizim orada yani köyler biliyorsunuz tesettürlü olmakla beraber kadınlar erkekler karışık oturuyorlar. Elhamdülillah. rahim allah Yani Allah Celle'ye Celle istisna ettiği insanlar müstesna tabii. Ama genelde Kadınlar erkek karışık otur Tahmin ediyorum sizin köylerde de böyledir belki. Tamam mı? Genelde öyledir yani. Herkes tesettüre bürünmüş. Mesela çarçaflıdır, şey eşarplıdır, e fistanlıdır. Ama karışık oturuyorlar. Akraba olmamalarına rağmen. Köy halkı böyledir. Ben tabi Rabbim Celle Celaluhu bize bir şuuru verdikten sonra ne yaptık? Bu örf ve adetleri kırmaya çalıştık. Bana da ilk söyledikleri şey yani benim, benim nenem Oğlum diyor, sen kadrını bil diyor, bak filan şeyh, yani şeyh yani alim, oturuyor, Otur, bizimle beraber oturuyor, sen bunu nereden, yani sen bu alimden, bu şeyhten daha mı, terbiyesiz diyor, kadrını bil diyor, burada alim konuşmuyor, şeyh konuşmuyor, sen diyorsun ki oturmak haramdır, ben ne kadar anlatsam, ayete getirsem kimse bana inanmaz ona inanır, şeyh çünkü o, o şeyhtır. <gülüyor> O zaman bu şeyhler görevlerini şeyhler görevlerini yerine getirmiyor. Veyahut da şeyhlerin görevlerini yapmaları gerekiyor. Veyahut hatta bilenler. Sen gerçekten şu anda biliyorsun ille de şeyh ismini sana vermeye gerek yok. Sen bildiğini ilk önce kendi çoluk çocuğunu anlatacaksın. Sonra en yakın. Çünkü Allah Celle ne diyor? Ve enzir aşiretekal akrabin diyor. İlk önce diyor sana en yakın olan akrabaları uyar diyor. Elhamdülillah. O zaman ben acizlerine devamlı, devamlı diyorum, de diyorum ki, de İslam devleti fertten abliyorum. başlar. İslam <gülüyor> <Alekümselamü> <gülüyor> <tibarakatürk>. <gülüyor> İslam devleti fertten başlar. İslam akıl balik olduktan sonra o an için devlet onun da dikte edilmiş olur. Nedir bu devlet? Allah'ın emir ve yasakları. Allah'ın emir ve yasaklarıyla amel etmeyen kişi Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş oluyor. O zaman fert Akıl balik olduktan sonra emir ve yasaklarla karşı karşıya gelmiş olur dolayısıyla ne yapacak burada Allah'ın yasak ettiklerini öğrenecek emrettiklerini de öğrenecek ve bunlar devamlı bunların içerisinde bu çerçevesi içerisinde hareket edecek yani öğrenmesi lazım çünkü farz ilim her Müslüman üzerinde farzdır Diyor ki aleyhisselam talabül ilm farizatun ala kulli muslimin. Farz ilmi talep etmek, öğrenmek her Müslüman üzerinde farzdır. Kimdir bu Müslüman? akıl balik olan kadın, akıl balik olan erkek. Ey buluh çağına yetiştikten sonra. Buluh çağından önce o çocuk üzerinde farz değildir, baba üzerinde farzdır ona öğretmesi. Ama çocuk üzerinde farz değildir. Ey buluh çağına yetişmeyen bir çocuk üzerinde farz değildir ama babanın çocuğa öğretmesi farzdır. İşte buradan Müslümanlar bunu bilseler o zaman her Müslüman kendi çoluk çocuğu bünyesinde beklesin, nedir? Beklesin. Nedir? Alimdir. Yani görev sorumludur. Kullukum ra'a kullukum diyor Hepiniz çobansınız ve Efendim? hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. O zaman devlet Aleykümselam ve Aleykümselam ve rahmetullah. O zaman İslam devleti fertten, aileden, tamam mı? Fertten aileye, aileden cemiyete, cemiyetten devlete çıkar. Aleyhisselam de bu şekilde çıkıyor. Ben, çıktı. Hocam, ben, ben e, müsaade müsaadeniz çocuklar Yatacağım okula gidecekler. Hadi gel biz Şunlu, ayırız. Allah razı olsun Cimane. böyle genci ayy, devamlı amne gönderiyorsa. İyi. Allah razı olsun. Mesela selam. Allah'u berekat. Hocam, cumaya en erken ne zaman veya de en geç ne zaman gidilir <gülüyor> mi? Sanırım az önceki arkadaşın sorusu da buydu. Cuma ne zaman başlar diye. Yani en er, en erken ne zaman gidiyor? Onun istin? başlar ne zaman namaz demek istiyor evet. ki o namaz yani ne zaman? Namaz ne zaman başlar. Herhalde onu soruyorum. Bir de hem soruyla ilişkili hocam. Yine o, o arkadaş tekrar sormuş da. Cuma namazının saatleri nelerdir? Kaç kişiyle kılınır? Cuma, cuma namazında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Cuma Böyle, namazı biliyorsun, olur. farz namazı kaç kişiyle kılınıyorsa Cuma namazı o kişilerle bağlı olur. Mesela bir köyde, bir köyde iki kişi var, o köyde bir kişi imam olacak, diğeri de tabi olacak. Sahih görüşe Hı. göre Hı. budur. İmam Ebu Hanife'ye göre Hı. üç kişi, İmam-ı e, i̇mam Ahmet bin Hanbel'e göre bazı rivayet'e, bazı rivayete göre, İmam Ahmed bin Hanbel'e göre, bazı rivayete göre, onun görüşlerine göre 13 kişi olmalı. Bazı rivayet görüşlerine o 40 kişi olmalı. İmam Şafii diyor ki bir yerde 40 kişiden aşağı, bir, mesela 39 kişi var, cuma onlara farz değildir diyor. Tamam mı? Bir köyde 9 39 kişi ise ve bu 39 kişi hepsi mukimdir. Şafii İmam Şafii rahimehu diyor ki cuma namazı onlara farz değildir. İmam Ebu Hanife diyor ki bir köyde üç kişi iseler Cuma namazı onlara farzdır. Çünkü farz namazı bunlarla maakit oluyor mu? Oluyor. O cuma zaman nefes. Cuma namazı da normal bir farz. Bunlarla maakit olur. Bir kişi imam olur çıkar hutbesini oku. Diğerleri de dinler. Tamam mı? Bu bir. İkincisi Ersan kardeşimin sorduğu soru. Biliyorsunuz Cuma'nın ilk saatleri var. Bir de son saatleri var. Birçok hadiste diyor ki mesela Cuma'nın ilk saatleri. Buradaki saat demek, Aleyhisselam demek istemiyor ki işte saat yedi, saat altı, saat dokuz. Yani vakit. Tamam mı? Ve burada alimler bazıları demişler ki fecir namazından yani güneş çıktıktan sonra Cuma vakti başlar. Yani bir kişi hani güneş çıktı. Tamam mı? Ondan sonra diyelim ki saat altı buçukta güneş çıkıyor. Ne yapıyor? Altı buçuktan evinden geliyor, camiye geliyor. Tamam mı? ondan sonra mesela diğer vakitlerdir. Yani güneş çıktıktan ta vakit girinceye kadar bu hepsi cuma namazının vaktidir. Yani gelme bakımından, kılma bakımından değil. Gelme bakımından. Onun için alevselsem diyor ki birçok rivayet. İşte ilk gelen diyor, tamam mı? Bir deve kes deve kesmiş gibi sahabe olur. Sonra diyor işte bir öküz, sonra diyor işte şöyle. En son diyor yumurta. bir yumurta. Yani en son gelen ve yani artık tam, <gülüyor> tam namaz mesela niqamet yani geldiği zaman mesela adam giriyorsa yumurtayı bile almıyor belki de günahkar olabilir Allah halimle için çünkü hutbeyi dinlemek farzdır yani en azından hutbeyi kaçırmamak yani lazım anlamasa da değil mi anlamasa da mesela Arapça okunuyor anlamıyoruz anlamasa da dinleyeceğiz tabi canım dinlemek anlayacağız yapacağız bir de hutbe okunduğu zaman hiçbir şeyle meşgul olmamak lazım hatta bir kişi selam verse bile selamını almayacaksınız not Not bile almayacaksınız. Şeyh İdil Abbesi diyor ki not almakta bir veis yoktur diyor ama diğer ağam yani Cumhur alimler diyorlar ki Namaz esnasında not almak caiz değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam döneminde ve Selam hütbe verdiği zaman hiç kimse kalem kullanmıyordu. Ama diğer konuşmalarında kalem kullanıyorlardı. O zaman ve Selam terk ettiyse ne yapmak şey lazım? Şey ne terk ettiğini şey terk etmemiz şey gerekiyor. Şey Mesele şey budur yani. Bu oturtulmuş bir kaidedir. Aleyhisselatü terk ettiğini terk etmek, yaptığını Yap yapmak. Yapmadığını, yapmadığını yapmamak. yapmamak. Tek kelimeyle budur. O zaman Cuma günü Aleyhisselatü Vesselam döneminde ashab kalemi, kalem kullanmayı terk etmişlerse bizim hakkımızda bunu terk etmek vardır. Ama bizim ustadımız var şey Muhammed Eylül Abbas Allah sizden de onda razı olsun. Diyor ki mesela İmam zaruri bir şey söylediyse diyor, orada da mesela önemli bir şeydir. Yazmazsa unutacak diyor. Orada not almakta bir beis yok diyor. Bu onun bir iştihadıdır. Ama diğer alimler geçmişte ve şu anda büyük alimler diyorlar ki bu caiz değildir. Çünkü ha böyle o bir toprakla oynasa bile diyor laga, ey, cumasını bozmuş olur. Tabii ya. Birisine mesela hey, şunu yapma, bunu yapma. yani Hatta cuma günü iyiliği emretmek, kötülükten saklanmak bile caiz değildir. Bu vakitte, cuma vakti. Tabii. İmam oku, hutbeyi okuduğu zaman, evet. imam hutbe okuduğu zaman herkesin gözleri imamda olması lazım. Ve hatta imamın karşısında olan bile bile ne yapıyorlar? Herkes başı önünde. Halbuki imam okud, hutbeye çıktığı zaman imama bakmak vacip değildir ama sünnettir. Onun için... Bir kişi konuştuğu zaman konuş, konuşkana bakmak lazım. Bazıları mesela dikkat ediyorsanız selamlaşma esnasında adam selam veriyor gözü başka yerde. Bu çok kötüdür. Gerçekten. Mi? En kötü ahlaktır bu. Ya da konuşurken başka yere bakıyor. Başka yere bakıyor. Mesela sen benimle konuşuyorsun. Başka yere bakıyorsun böyle. He. Başka yere. Veyahut yoksa konuşuyorsun ben sana bakmıyorum. Oraya bakıyorsun. Sen benimle mi? Yani demek ki ben seni kala almıyorum. Aynen evet. Bu doğru değildir. O anlama gelmedi. Yani gerçekten bu hem yani insanı da kırar, sen benimle selam veriyorsan ne oraya döndü, o zaman selam verme, kurtul yani. Benden niçin yüz çeviriyorsun? Eğer benimle Mustafa yapmak istiyorsan, istemiyorsan hiç yapma, en, en doğrusudur. Çünkü ben bunu yaptığın zaman ben yani zoruma gidiyor. Onun için Ayşe sem diyor ki, imam minbere çıktığı zaman diyor, konuştuğu zaman herkesin gözü imama bakması lazım. Bir de kişi baktığı zaman daha çok dikkat çeker ve alır. Yani akleder. Tabii konsantre olur çünkü din, anlar yani. Şimdi imamı bir Ütemin'e soru soruyor. Diyor ki efendim diyor kişi namazdan sonra tesbihler yapıyor hani 33 defa subhanallah dualar yapınca diyor. Evet. Diyor ki mesela nereye bakmamız lazım? Tesbih yaparken. He. Ve siz imamlara bile bakınız imamın. İmam döndükten sonra adam bir sahabe okuyor. Ya bu imam da yani. Bak sen imamsın. Bu cemaat seni örnek edinecek. Adam sola bakıyor. <gülüyor> Neyse, şey, ne, bu, ne bu ya? Hayır, sen bunu yapmıyordum Ben gördüğüm zaman, çünkü ben cahilim, o imamdır. Yani bu caizdir demek ki yapıyor. Ben onu örnek edineceğim. Tamam mı? Ha o zaman İmam Ebn-i Üthemin Rahim Allah diyor ki, Kişi diyor, tesbih yaptığı zaman, ve selam'in ellerine baktığı rivayet Hı -hı. etmiyor yani böyle bir rivayet yok ama diyor ellerine bakmazsa diyor sağa sola baktığı zaman ne söylediğini bile anlamayacak diyor. aklına girmeyecek ve hatırlamayacak diyor evet. Çünkü aklı baktığı yerde bakacak kalacak kafa bir yerde Tabii, şey bir yer, işte. bir yerde evet. bir dakika 33 mi yaptın 36 mı yaptın da bilmesin gerçekten bu oluyor innan ki Sağa sola bakan bir insan 33 mü yaptı 36 mı yaptı bilmiyor. Dursun be Eğer 33 yapamazsak yani şaşırırsak 36 yapsak onun cevabını Yok mesela sen muyuz? şüphe ediyorsun. Diyorsun ki 33 mü yaptım 34 mü yaptım? O zaman ot, bir tane daha yapacaksın. Yani çünkü yüz karar almadın. Yok. Ha. 33 kati karar 33 ise 34'ünü yapmayacaksın çünkü 33 yapmak bir rahattır. Ama şaşırdıysan vallahi bilmiyorsun. O zaman otuz getir. Çünkü sence 34. dördüncü değildir. Bilmiyorsun. Bilmediğinden dolayı otuz getireceksin. Hmm. Ama biliyorsan. Bazı hı, yaparsan bir daha. Tabii canım Az da Tabii. Tabii. Tabi. E, şu. E, evlenecek ki iki kişinin <gülüyor> yıldızlarına baktırıyorlar. Uyuşursa tamam e, anlaşıyorlar deyip evleniyorlar. Uyuşmazsa olmaz diyorlar. Bunun hükmü nedir? Bu caiz değildir. Yalnız yani İslam'da yıldız, mıldız, burç, murç diye bir şey yoktur. Biliyorsunuz burçlara inanmak şirktir. Bu yıldız dedikleri burada burç diyorlar. Ve Türkiye'de Hürriyet gazetesinde, günaydın gazetelerinde böyle bir köşede akrep, yılan, bilmem ne falan filan ve herkes her gün bir şey çıkıyor. Ve bu cahil insanlar bakıyor orada ne yapıyorsa ona inanıyor. Bu kesinlikle bu şirktir bu. Tamam mı? Ha o zaman Müslüman'ın yıldızı burcu diye bir şey yoktur. Yalnız şu var burada Söğüde Arabistan'da tıbbi yönden tahlili koydular. Ve bu tahlili hatta bazı alimler diyorlar ki vaciptir. Bazı bu, alimler Kan uçmazlığı falan. Kan uçmazlığı. Kan uçmazlığı. Hastalık <gülüyor> olması. Mesela yani icabında mesela bu, bu erkek icabında akim olabilir. Çocuk getirmeyebilir. Kadın akim olabilir. Çocuk getirmeyebilir. Veya AIDS, <gülüyor> AIDS gibi hastalık olabilir. Ha AIDS olabilir. Yani daha başka hastalıklar olabilir. Ha o zaman evlenmeden önce bu gibi tahlilleri yaptıkları zaman evlenmeyecekler daha iyi yani çünkü tahlili yaptıkları ama bu kadında çünkü bu hastalığı keşfettiği zaman onu boşayacak evet. öyle değil mi? Bari boşamadan baksana... önce ne yapsın? tahakkuk etsin ha, tıbbi yönden bu gibi şeylere müracaat etmekte bir beys yok ama dini yönden, demin arkadaşın söylediği gibi yani sorduğu soru dini yönden, itikadi yönden bu gibi şeylere müracaat etmek bu kesinlikle haramdır, caiz değildir Etikat ederse küfürdür, hiç Etikat hiç. etmezse günahtır Allah korusun. Yani var yedin mı abi? Sen yine mi usta? Yine. Gerçek teşekkür ederim. Gerçekten yine. ben de yiyeyim. Var mı sorun? Muskanın İslam'daki yeri nedir diye sormuşum. İslam'da Muskan. muskanın aslı yoktur. Bazı alimler geçmişte bazı yani bazı alimler demiş yani Kur'an'dan da Allah'ın isim ve sıfatlarından bazıların Böyle çocuğun üzerinde ya da kendisi üzerinde asmakla bir beyis olmadığını söylüyorlar. Ama Cumhur diyorlar ki kesinlikle caiz Niçin caiz değildir? Hele cahil ise. O maal esef de öyle oluyor. Allah'ın isimlerini bir kağıda yazıp cebinde gezdirdiği zaman itikadı, inancı buna bağlı kalacak. Allah'a değil. Yani bu beni koruyor diyor. Bu, bu beni koruyor. Allah korusun yani. O şeye giriyor. Heh, o itikadı. Genelde öyle oluyor. Evet. Adam, bakınız arabalarda ne yapıyorlar? Adam Kur'anı arabanın tablonun üzerine koyuyor hayatında hele bazıları arkaya koymuşlar güneşten öyle bir olmuş ki <gülüyor> simsiyah olmuş Kur'an hiç açmaz yani orada sözdeyne bu ne diyor etikadı nedir Kur'an burada olduğu zaman bana musibet gelmez kaza gelmez memne yani. gelmez ha o zaman yani onu koruyan nedir o kağıdın içerisinde yazılı olan yazılar tabi şarttır bu. İtikadını ona bağlaması şirktir Çünkü itikadın Allah'a bağlı olacak. Müslüman tek kelimeyle Allah'la bağlantılı olacak. Kur'an'la değil yani şey اعتقadi yönden. Hani emir ve yasaklarda Kur'an'la bağlantılı olacak. Ama Kur'an beni korur. Ayetül Kürsi beni korur. Tamam mı? Bu gibi yani ben Ayetül Kürsi'yi eve koyduğum zaman bu Ayetül Kürsi evde astığım zaman beni korur. Bu caiz değildir. Ama Ayetül Kürsi'yi okursun. Tamam mı? Akşam okursun, sabah okursun. Veya o İhlas, Felak, Nas'u bunları okursun. Bunlar ayrıdır. Yani bu gibi şeyler okuduğun zaman Allah Celle Celalü korur. Ama kişi o ayetlere kendini bağlamayacak. Allah'a bağlayacak. Yani o itikadı olmasa bile diyelim ki muskayı taktı. Burasında sürekli gezdiriyor. Mesela bununla tuvalete giriyor. Caiz mi? Muskada Kur'an yazıyor. Bununla tuvalete giriyor. Caiz mi bu? Kur'an ayetleriyle tuvalete girmek haramdır. Mesela işte ne diyorum? Yani o muskaya öyle inanmasa bile onu taşıyor ama sürekli taşıyor üzerinde. Ya işte cüzdanla koyuyor. E, tuvalete giriyorsunuz o zaman Kur'an'ı da sokuyorsunuz içeri. Ama hocam genelde oluyor. Genelde emin ol var ya en dar insan bile inancını ona bağlıyor. Çok yalnız ya. Hatta ben bir etene gördüm. Kadri tarikatına bağlıydım. En son. Şu anda yüz hatırlamıyorum. Adanın bir şehrinden. Yani adanın bir kazasından. Ve diyor ki ben diyor askere gittiğim zaman üzerinde bazı bir sürü bir sürü nuskalar var. Hı. Ben diyor bu nuskalarlar diyor işte Yunanistan hani bir Yunanistan bir savaş olmuş ya diyor. Her Birçok evet. insan ölüyordu diyor ben ölmedim diyor. Bunlar beni koruyordu diyor. Allah Aynen diyor ki bunlar beni koruyordu. Bunlar seni korunmaz. <gülüyor> i̇şte Allah korusun bu şirktir. Evet. Ve diyeceksin ki ben dedim ki e, yani yani siz demek istiyorsunuz ki herkes öldü ölmediniz. Tamam mı? O zaman bunlar sizi koruyor değil mi? Evet diyor bunlar beni koruyor. İşte dedim Allah Celle Celaluhu seni bunda imtihan ediyor. Sen imtihanı kaybettin dedim. Evet. Nasıl oluyor? Dedim ki sen Allah Celle Celaluhu seni evet. burada. Çünkü Müslüman akıl balık olduktan ölünceye kadar imtihanla karşı karşıyedir. Evet. Bir imtihanı kazar başka bir imtihanla yapar. Süresel yani kesinlikle abi. bütün 24 saat içerisinde Müslüman imtihanla karşı karşıyadır aynen Allah. Ölene kadar devam Ölene kadar devam eder. Evet, o zaman dedim ki, tamam mı? Burada burada Allah Celle Ceyre seni imtihan etti. Seni öldürtmedi. Tamam mı? Kaderinde Daha öyle yazılmış. Nasıl nasıl sen nasıl düşüneceksin? <gülüyor> sen imtihanı kazanacak mısın, kaybede mi? Sen burada da imtihanı kaybettin. Çünkü sen gönlünü buna bağladın. Allah'a değil. Sen diyorsun ki bu nuskalar beni korudu. Bunlar seni korumaz. Bunlar kağıttır. Kağıtın içerisinde yazıdır. Yazı seni korumaz. Kur'an'ı bile cebine koyarsan Kur'an seni korumaz. Seni koruyacak olan Kur'an'ın Rabbidir. Yani o Kur'an'ın sahibidir. Aynen. Tamam mı? Evet. Bazı insanlar yani umutlarını nuskalara bağlamak, ayetlere bağlamak üzerlerinde taşırken bu şirktir. Ama... Mesela Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kişi yattığı zaman ayet-ül kürsü yokur. ve üzerine şey yapar. İşte Allah Celle Celaluhu bu gibi şeyleri ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu korutturuyor. Yoksa onlar korumuyor. Tabii o vesileyle allah Teala koruyor yine. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selamun Zekatla ilgili bir şey soracaktım hocam. Şimdi diyelim ki 100 bin dolar paramız var. Bir yıl üstünden geçti. O 100 bin doların zekatını verdiniz. İkinci yıl onun 50 dolarına mesela altı ay sonra aradan 6 ay geçti zekatı verdik 6 ay geçti 50 bin dolarını ev aldınız kalan 50 bin dolarının mı zekatını vereceksiniz yoksa 6 altı ay geçti için yok o 50 bini de verecek misiniz bir altı bak, ay demin için... söyledim yani İpuc sem diyor ya diyor bir şeyin üzerine her dönmedik dönmediği müddetçe onda zekat yoktur mesela sen 6 ay içerisinde sen de 100 bin lira vardı evet. ikinci birinci sene seneyi doldurdun tamam, verdin. Sonra altı ay altı ay sonra elli bin dolarla ev aldım kaldı senin cebinde elli bin dolar. Hangisini o, zekatını vereceksin? Kalanın mı? O yani o kalanın da yani o an için veremesin vermezsin yani ama gelecek. Ha, onun üstünde de bir yıl geçecek. He, yani onun üstünde bir yıl geçecek tabii. Çünkü yenileniyor ya. Miktar değiştiği için. Yok Öyle miktar mi? değiştiği için nisap bulduktan sonra mesela diyelim ki bu nisaptır. Yani 85 gram altının var. Tamam. Birinci, mesela diyelim ki bugünden itibaren, birinci aydan itibaren, gelecek ayın aynı günün birine kadar bu 85 altın gram senin yanındaysa yüzde iki buçuğunu vereceksin. Yüzde iki buçuğunu verdin. Bir sene döndü. Evet. Yüzde iki buçuğunu verdin. Sonra Beşinci aya geldin. Beşinci aya geldin. Kalktın mesela 40 gramı aldın kullandın. Evet. Bu kuramdan düştükten sonra bunda zekat yok. Üzerinde sene bile de olsa. Nisabı çünkü nisabı bulmuyor. Ama nisab varsa yani nisabı buluyorsa. işte nisabı buluyorsa üzerinde sene geçtikten sonra verilir. Sene geçmediyse verilir. Kalandan bölünür. Yani farz zekat değil ama nafile sadaka verebilirsin. Bismillah. O kalan... Kalandan yüzde iki buçuk. Kalan Kalan miktarın iki yüzde iki buçuk değil mi hocam? 50 bin doları gitti, 50 bin dolar kaldı. 50, bu, 50 bin, bin dolar ya para değil, hesap miktarı. Onun mu vereceğiz zaman yüzdeki bu buçuk? Bu 50 binle ev aldın, senin yanında 50 bin kaldın. Tamam. Diğer <gülüyor> 6. ayda sana aldın değil mi? Evet. Bu 50 bin dolar üzerinde 12 ay döndüğü zaman zekatını vereceksin. Altı içerisinde zekatını Abi vermek. 50 bin doların zekatını verecek. He yani bir ha, sene bir sene, sene dönerse. Haa. Çünkü makinalar üzerinde mesela sen ki senin bir fabrikan var. Elbise fabrikan var. Kumaş fabrikası. Bu fabrikanın içinde iki milyarlık makinalar var. Evet. Bu iki milyarlık makinaların <gülüyor> üzerinde zekat yoktur. <gülüyor> tamam makinalardan çıkan işten bir sene üzerinde döndüyse hmm. zekat var. Gelir vergisi. Gelir. gelir. Gelir olacak ki. Ama bir şey söyleyeceğim Mahmuz müsaadenle. Aldığın evi ticari amaçla arıyorsan evden gelen kira kiranın vergisini e, zekatını vereceksin. Yok oturmak, yok, oturmak için alırsan, ayrı, yok Olur oturmak için zekatı yoktur. Doğru mu? Hamiye? Oturmak ya. için zekatı ]um vermez. Olmaz ama kiraya ararsan, veriyorsun. Eyvah. Mesela Senelik arıyorsun, tamam mı? Aldın mesela, diyelim ki 10.000 bin dolar. Bu 10.000 bin doları aldığın zaman kasana koydun. Hemen aldığı zaman üzerinde zekat farz değildir. Bir sene geçecek Üzerinde bir sene döndüğü zaman zekatını vereceksin. E bir sene dönmeden Allah korusun vefat ettiğin zaman ondan sorumlu değilsin değil sen mi? Sen sorumlu değilsin. Ona on geçti Vakti vefat Vakti gelmediği etsin. müddetçe sen sorumlu değilsin. Bak, hocam Aman. şöyle cimrilik yapsa mesela. On bir ay tuttu. Zekatını vermemek için bir ay kala elinden çıkarsa Yani bu, bunu yapanlar için. var. E ama niyetlere Hanımına kaldırır Mesela niyet hanım... <gülüyor> Var Bunu yapanlar var. Geçmişte evet. de yapmışlar Değil bunu. Mi? Bazı tuccarlar Sürf bunu zekat yapıyor. zekatı vermemek için. karısına hevale ediyor. Sonra tekrar zekat vakti geldiği zaman oğluna hevale ediyor. Bir de kimi kandırıyor. Yani. allah Teala hepsini biliyor yani. Biliyor da yani. Ha caiz mi yani? Onun yapalım. mülkiyetinden çıktıktan sonra bundan sorumlu değil. Ama kaypaklık yaptığından dolayı sorumludur. Yani <gülüyor> Ama zekattan dolayı sorumlu değildir. Değişiyor. Çünkü <gülüyor> vakti Ama gelmedikten sonra onun yanında. Kaypaklık. Mülkiyeti ondan çıktı. Kaypaklık yani üç kere yani. dolayı Hesabını Hı. verecek. Tabii canım. Bunu yapanlar var yani gerçekten. Evet. Böyle sahtekarlar var. Çıkalım, evet, çıkalım sabah. Dersimiz var. Ya Allah bismillah